Pinokyo, yazan Karlo Kolledi, seslendiren Ayla Özünlü. İyi dinlemeler. Evvel zaman içinde, minik okuyucularım hep birlikte bir kral vardı diye bağıracak. Hayır çocuklar, yanılıyorsunuz. Evvel zaman içinde bir tahta parçası vardı. Bu tahta parçası değerli değildi. Kışın keyif verici bir ateş odaları güzelce ısıtsın diye soba ve şöminelerde yakılan türden sıradan bir odun yalnızca. Nereden ve nasıl geldiğini bilmiyorum ama gerçek şu ki bu tahta parçası güzel bir günde Antonio Usta adlı yaşlı bir marangozun dükkanında öylece durmaktaydı. O yaşlı adama herkes Kiraz Usta derdi çünkü burnunun ucu olgun kiraz gibi kırmızı ve parlaktı hep. Bu tahta parçasını görür görmez Kiraz Usta'nın yüzü neşeyle ışıldadı. Ellerini halinden memnun bir şekilde oluşturarak kendi kendine usulca şöyle dedi tahta parçası tam zamanında karşıma çıktı. Sehbaya olmak için biçilmiş kaftan. Bunu dedikten sonra tahta parçasının kabuğunu ve kaba yüzeyini kesip atmak için eline keskin bir balta aldı hemen. Ama tam ilk darbeyi indirecekken kolu havada kala kaldı. Çünkü çok hafif bir sesin yalvarırcasına bana o kadar sert vurmayın dediğini duymuştu. İyi kalpli, yaşlı kiraz ustanın şaşkınlığını hayal edin. O hafif sesin nereden gelmiş olabileceğini anlamak için korkulu gözlerle odanın her tarafına bakındı. Ama kimseyi göremedi. Tezgahın altına baktı. Kimse yoktu. Hep kapalı duran bir dolabın içine baktı. Kimse yoktu. Rende talaşı ve bıçkı tozuyla dolu bir sepetin içine baktı. Kimse yoktu. Hatta dükkanın kapısını açıp sokağa bile göz attı. Ama kimsecikler yoktu. Öyleyse... O konuşan kim olabilirdi? Kiraz Usta gülerek ve peruğunu kaşıyarak Şimdi anladım demek ki o hafif ses yalnızca hayal gücümün ürünüymüş dedi. Haydi bakalım şimdi işe koyulalım. Baltayı eline aldığı gibi tahta parçasına müthiş bir darbe indirdi. Aynı hafif ses acıyla Ah canımı yaktın diye bağırdı. Kiraz Usta bu kez dona kaldı. Gözleri korkudan pörtledi. Ağzı açık kaldı. Ve dili tıpkı çeşme heykellerindeki gibi neredeyse çenesinin ucuna değecek kadar sarttı. Kendini toplayıp da konuşabilecek hale gelir gelmez kekeleyerek ve korkudan titreyerek şöyle dedi. İyi de o ah diyen hafif ses nereden gelmiş olabilir? Burada kesinlikle tek bir canlı bile yok. Bu tahta parçası çocuk gibi bağırıp sızlanmayı öğrenmiş olmasın? Yok canım, böylece duran bir tahta parçası yalnızca. Ateşe atılınca... Bir kulplu tencere doğusu fasulyeyi kaynatmaya yetecek sıradan bir odun işte. Öyleyse nasıl oluyor? İçinde saklanan biri varsa vay haline. Hemen gününü gösteririm ona. Böyle diyerek zavallı tahta parçasını kaptığı gibi odanın duvarlarına acımasızca vurmaya başladı. Sonra sızlanan hafif bir ses var mı diye kulak kabarttı. İki dakika bekledi, ses yoktu. Beş dakika bekledi, ses yoktu. On dakika bekledi, hala ses yoktu. O zaman kendini gülmeye zorlayıp peruğunu yukarı iterek ''Şimdi anladım, demek ki o ah!'' diyen hafif ses yalnızca hayal gücümün ürünüymüş.'' dedi. ''Haydi bakalım, tekrar işe koyulalım.'' Yine de ödü patladığından kendini biraz yüreklendirmek için şarkı söylemeye çalıştı. Baltayı kenara koydu ve tahta parçasının yüzeyini düzleştirip parlatmak için eline rendeyi aldı. Ama ona aşağı yukarı sürterken aynı hafif sesin bu kez kahkahalar atarak ''Yeter, her tarafımı gıdıklıyorsun'' dediğini duydu. Zavallı Kiraz Usta, bu kez yıldırım çarpmış gibi yere düştü. Nihayet gözlerini açtığında döşemede öylece oturmakta olduğunu gördü. Yüzü epey değişmiş, normalde kıpkırmızı olan burnunun ucu bile korkudan morarmıştı. Tam o sırada biri kapıyı çaldı. Kendinde ayağa kalkacak gücü bile bulamayan marangoz girin dedi. Dükkana ufak tefek kıpır kıpır bir yaşlı adam girdi hemen. İsmi Gepetto'ydu ama mahallenin çocukları onu kızdırmak istediklerinde Polendina derlerdi. Çünkü başının tepesindeki sarı peruğu Hint mısırından yapılmış ve aynı ismi taşıyan Puding'e benzerdi. Gepetto çok sinirli biriydi. Ona Polendina diyenin vay haline. Gözü döndü mü onu zapt etmek mümkün değildi. İyi günler Antonio Usta dedi Geppetto. Yerde oturmuş ne yapıyorsun öyle? Karıncalara alfabe öğretiyorum. İyi iyi çok işine yarar. Seni bana getiren nedir komşum Geppetto? Bacaklarım ama doğrusunu istersen senden bir iyilik istemeye geldim Antonio Usta. Marangoz dizlerin üstünde doğrularak işte buradayım, emrine amadeyim diye karşılık verdi. Bu sabah aklıma bir fikir geldi. Duyalım bakalım. Güzel bir ahşap kukla yapmaya karar verdim. Ama dans etmeyi, eskrim yapmayı ve akrobat gibi zıplamayı bilecek muhteşem bir kukla. Bu kuklayla dünyayı gezip bir lokma ekmekle bir bardak şarap alacak kadar para kazanabilirim. Ne dersin? Az önceki hafif ses, bravo Palendina diye haykırdı. Nereden geldiği hiç belli değildi. Kendisine Polendina dendiğini duyan Gepetto, sinirden baba hindi gibi kıpkırmızı kesilerek marangoza hiddetle ''Neden durup dururken bana hakaret ediyorsun?'' diye sordu. ''Kim sana hakaret ediyor?'' ''Bana Polendina dedin.'' ''Ben demedim.'' ''Ne yani ben mi dedim sendin işte.'' ''Hayır, evet.'' Giderek daha çok sinirlendiler ve sonunda kavgaya tutuşup Birbirlerini erkekçe itip kalkmaya, yumruklamaya, ısırmaya ve tırmalamaya başladılar. Kavga bittiğinde Antonio Usta Gepetto'nun sarı peruğunu elinde tutmaktaydı. Gepettoysa ise dişlerinin arasında hala marangozun gri peruğunun durduğunu fark etti. Antonio Usta peruğumu geri ver diye bağırdı. Önce sen benimkini geri ver sonra da barışalım. İki ihtiyar peruklarını geri aldıktan sonra el sıkıştılar. Ömür boyu dost kalmaya ant Marangos Marangoz barıştıklarını kanıtlamak için ''Pekala komşum Gepetto, benden istediğin iyilik nedir?'' diye sordu. ''Kuklamı yapmak için küçük bir tahta parçası istiyorum.'' ''Verir misin?'' Çok sevinen Antonio's da hemen tezgaha gidip korkudan ödünü patlatan tahta parçasını eline aldı. Ama tam arkadaşına verecekken tahta parçası şiddetle sarsılıp Kıvıranarak elinden kurtulup fırladı. Ve zavallı Gepetto'nun kurumuş incik kemiklerine var gücüyle çarptı. ''Ah! Armağanlarını hep böyle kibarca mı verirsin Antonio Usta? Az daha sakatlayacaktın yahu!'' ''Yemin ederim ki ben yapmadım. Ben mi yaptım yani?'' ''Bütün suç o tahta parçasında.'' ''İyi de o tahta parçasıyla bacaklarıma vuran sendin.'' ''Ben vurmadım ki. Yalancı!'' ''Bak Gepetto!'' ''Bana hakaret etme, yoksa sana polendin aderim ona göre.'' Geppetto kendisine Polendin’ adendiğini duyunca öfkeden deliye dönerek marangozun üstüne atıldı ve var güçleriyle dövüştüler. Kavga sona erdiğinde Antonio Usta'nın burnunda iki çizik daha açılmış, diğerinin yeleğinden iki düğüm eksilmişti. Artık ödeşmiş olduklarından el sıkıştılar ve ömür boyu dost kalmaya ant Gepetto güzel tahta parçasını eline aldı ve Antonio Usta'ya teşekkür edip topallaya topallaya evine döndü. Gepetto yalnızca merdivenden ışık alan küçük bir zemin kat odasında yaşıyordu. Hiçbir evin dekorasyonu buranınkinden daha sade olamazdı. İçeride eski bir sandalye, döküntü bir yatak ve kırık bir masa vardı yalnızca. Odanın ucunda şömine yanmaktaydı ama ateşi aslında çizimdi. Üstünde neşeyle fokurdayan kultlu tencere de çizimdi. Ve saldığı buhar bulutu tıpkı gerçek buhar gibiydi. Geppetto eve varır varmaz aletlerini çıkardı ve kuklasını kesip biçmeye, şekillendirmeye girişti. Kendine ona ne isim versem diye sordu. Pinokyo diyeyim bari, ona şans getirir. Eskiden bu soyadını taşıyan bir aile tanırdım. Baba Pinokyo, anne Pinokyo ve çocuk Pinokyolar vardı. Hepsinin de hali vakti yerindeydi. Aralarında en zenginleri de dilencilik yapıyordu. Kuklasına isim bulunca artık canla başla işe koyuldu ve kuklanın önce saçını, sonra alnını, ardından da gözlerini yaptı. Rütüşlerin bitmesinin ardından bu gözlerin kımıldayıp kendisine dik dik baktığını görünce kapıldığı şaşkınlığı hayal edin. Geppetto o iki ahşap gözün kendisine baktığını görünce ...bunu az kalsın kötüye yoracaktı. Sinirli bir sesle, ''Ey bakışlı, ahşap gözler, bana neden öyle bakıyorsunuz?'' diye sordu. Yanıt veren olmadı. Geppetto ardından burnu oymaya girişti. Ama işini bitirir bitirmez burun uzamaya başladı. Uzadıkça uzadı. Öyle ki birkaç dakika sonra artık uçsuz bucaksız görünen devasa bir burun haline gelmişti. Zavallı Geppetto... Onu kesmekten yoruldu. Kesip kısalttıkça o küstah burun daha da uzuyordu. Ağız daha tamamlanmamışken gülüp Gepetto'yla dalga geçmeye başladı. Sinirlenen Gepetto, ''Gülmeyi kes!'' dedi ama sanki duvara söylüyordu. Tehditkar bir tondan ''Gülmeyi kes dedim!'' diye gürledi. Bunun üzerine ağız gülmeyi kesti ama dilini olabildiğince çıkardı. Eserini mahvetmek istemeyen Gepetto bunu görmezden gelerek tekrar işe koyuldu. Ağzı bitirmesinin ardından çeneye, sonra boğaza, sonra omuzlara, sonra karna, sonra da kollara ve ellere geçti. Daha elleri yeni bitirmişti ki peruğunun başından çekilip alındığını hissetti. Dönüp bakınca bir de ne görsün? Sarı peru kuklanın elindeydi. ''Pinokyo çabuk peruğumu geri ver.'' Ama Pinokyo Peru'yu geri vermek yerine kendi kafasına geçirince hız kalsın boğuluyordu. Geppetto bu küstahça ve alaycı tavır karşısında hayatında hiç olmadığı kadar üzülüp hüzünlendi. Pinokyo'ya dönüp seni küçük serseri dedi. Daha tamamlanmadın bile ama şimdiden kalkmış babana saygısızlık ediyorsun. Bu hiç ayrı alamet değil oğlum, hiç değil. Artık geriye yalnızca bacaklar ve ayaklar kalmıştı. Geppetto ayakları bitirdiği anda burnunun tam ucuna tekme yedi. ''Bunu hak ettim.'' dedi kendine. ''Böyle olacağını tahmin etmeliydim. Artık çok geç.'' Sonra kuklayı koltuk altına aldı ve yürümeyi öğretmek için yere bıraktı. Pinokyo'nun bacakları kas katıydı ve yürüyemiyordu. Ama Geppetto onu elinden tuttu ve nasıl adım atılacağını gösterdi. Pinokyo bacakları esnek hale gelince... Odada kendi başına yürüyüp koşmaya başladı. En sonunda da evin kapısından sokağa fırlayıp kaçtı. Zavallı Geppetto onun peşinden koştuysa da yetişemedi. Çünkü Pinokyo denen o serseri adamcağızın ilerisinde yaban tavşanı gibi zıplayarak koşuyordu. Ve kaldırıma vuran ahşap ayakları yirmi çift köylü takunyası kadar ses çıkarıyordu. Geppetto durdurun onu durdurun onu diye bağırdı. Ama sokaktaki insanlar ahşap bir kuklanın yarış atı gibi koştuğunu görünce durup hayretle baktılar ve anlatılamayacak kadar katıla katıla güldüler. Sonunda şans eseri gürültüyü duyup gelen bir asker bir tayın sahibinden kaçtığını sandı. Yolun ortasında bacaklarını açıp yiğitçe durarak tayı durdurup daha kötü felaketleri önlemek için kararlılıkla bekledi. Hala biraz uzakta olan Pinokyo, askerin sokağı tamamen kapadığını görünce adamı şaşırtıp bacaklarının arasından geçmeye çalıştı. Ama beceremedi. Asker akıllılık ederek hiç istifini bozmadan Pinokyo'yu burnundan tutuverdi ve Geppetto'ya teslim etti. O burun öyle komik bir şekilde uzundu ki sanki asker tussun diye yapılmıştı. Geppetto, Pinokyo'yu cezalandırmak için kulaklarını çekmeye kalktı hemen. Onları bulamayınca kapıldığı şaşkınlığı hayal edin. Sebebi neydi biliyor musunuz? Pinokyo'yu yaparken aceleden kulaklarını unutmuştu. Sonra onu yakasından tutup götürürken tehditkar bir tavırla başını salladı. Hemen eve gidiyoruz. Gider gitmez de ödeşeceğiz. Sen merak etme. Bunu duyan Pinokyo kendini yere attı. Ve daha fazla tek bir adım bile atmayı reddetti. Bu arada... Çevrelerinde işsiz, güçsüz ve meraklı insanlar toplanmaya, halka oluşturmaya başlamıştı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. ''Zavallı kukla'' dedi bazıları. ''Eve dönmek istemez tabii. Şu Geppetto denen kötü huylu aksi ihtiyar. Kim bilir onu nasıl döver.'' Bazıları ise fesatça ekliyordu. ''Geppetto iyi bir adama benziyor ama hep çocuklara zulmediyor.'' ''O zavallı kuklayı onun eline bırakırsak sonunda parça edebilir.'' O kadar çok şey konuşuldu ki asker sonunda Pinokyo'yu serbest bırakıp Kepetto'yu hapishaneye götürdü. Ağzı iyi laf yapmadığından kendini savunamayan adamcağız buzağı gibi ağladı. Hapishaneye götürülürken de hıçkırarak ''Rezil çocuk'' dedi. ''Oysa terbiyeli bir kukla olsun diye ne kadar uğraşmıştım.'' ''Ama ben bunu hak ettim.'' Böyle olacağını en baştan düşünecektim. Evet çocuklar, şunu söylemeliyim ki zavallı Gepetto suçsuz yere tutuklanıp hapse atılırken Pinokyo denen afacan da asker tarafından serbest bırakılınca var gücüyle tabanları yağlamıştı. Eve çabucak varmak için koşarak tarlalardan geçti ve çılgınca telaşı yüzünden yüksek tümsekleri, dikenli çalı çitleri ve su dolu hendekleri tam kovalanan bir çocuk veya tavşan yavrusu gibi sıçrayarak açtı. Eve ulaştığında sokak kapısını aralık buldu. Kapıyı iterek açtı ve içeri girip mandalını taktıktan sonra yere oturarak rahatlamış bir halde derin derin iç geçirdi. Ama bu rahatlık hissi uzun sürmedi. Çünkü odada birinin ''Cır cır cır'' dediğini duydu. Korkuyla ''Bana seslenen kim?'' diye sordu. ''Benim.'' Pinokyo sesin geldiği tarafa dönünce duvara yavaş yavaş tırmanan iri bir cırcır cır böceği gördü. Söylesene cırcır cır böceği sen kimsin? Ben konuşan cırcır cır böceğiyim ve yüz yıldan uzun süredir bu odada yaşıyorum. Ama bu oda artık benim ve dönüp arkana bile bakmadan hemen gitmeni rica edeceğim dedi kukla. Cırcır cır böceği sana çok önemli bir gerçeği söylemeden gitmem. Diye karşılık verdi. Çabuk söyle o zaman. Annesine, babasına karşı çıkan, kafasına esince evden kaçan çocukların bay haline. Bu dünyada başlarına asla iyi bir şey gelmez. Yaptıklarına da er geç pişman olurlar. İstediğin kadar şarkı söyle cırcır cır böceği. Ben yarın şafakta buradan kaçmayı kafama koydum. Çünkü kalırsam sonum diğer çocuklarınki gibi olur. Okula gönderilirim. Ve bana ya güzellikle ya da zorla ders çalıştırırlar. Açıkçası ben ders filan öğrenmek istemiyorum. Kelebekleri kovalamak, ağaçlara tırmanmak ve yavru kuşları yuvalarından almak çok daha eğlenceli. Zavallı küçük budala, böyle yaparsan büyüyünce tam bir eşek olacağını ve herkesin seni küçük göreceğini bilmiyor musun? Pinokyo, kes sesini, seni fesat uğursuz şom ağızlı, diye bağırdı. Ama filozof gibi ve sabırlı olan cırcır cır böceği bu küstahlığa sinirlenmek yerine istifini bozmadan söze devam etti. Peki okula gitmek istemiyorsan neden en azından bir meslek öğrenmiyorsun? Ekmeğini namusumla kazanmak için. Artık sabrı taşmakta olan Pinokyo söylememi mi istiyorsun diye karşılık verdi. Bu dünyada gerçekten ilgimi çeken tek bir meslek var. Neymiş bu meslek? Yemek, içmek, uyumak, eğlenmek ve sabahtan akşama kadar aylaklık etmek. Konuşan cırcır cır böceği aynı sakinlikle O mesleği yapan herkes eninde sonunda ya hastaneye ya hapse düşer dedi. Lafını bil seni fesat uğursuz şomazlı. Tepem atarsa vay haline. Zavallı Pinokyo sana gerçekten acıyorum. Bana niye acıyorsun ki? ''Çünkü kuklasın ve daha da kötüsü odun kafalısın.'' Bu son sözü duyan Pinokyo hiddetle ayağı fırladı ve tezgahta duran ahşap çekici kaptığı gibi konuşan cırcır cır böceğine fırlattı. Gece çöküyordu ve bütün gün ağzına lokma koymadığını hatırlayan Pinokyo midesinin iştahı çok andıran bir şekilde kazındığını hissetmeye başladı. Ama çocuklarda iştah hissi çok çabuk artan bir şeydir. Onun iştahı da açıldıktan birkaç dakika sonra açlığa dönüştü ve hemen ardından Pinokyo kurt gibi acıktığını hissetti. Gerçekten dayanılmaz bir açlıktı bu. Savallı Pinokyo içinde kurtlu tencere kaynayan şömineye koştu hemen. Tam içinde ne olduğuna bakmak amacıyla kapağını kaldırmak için elini uzatırken tencerenin yalnızca bir duvar resmi olduğunu fark etti. Hislerini hayal edebilirsiniz. Zaten uzun olan burnu en az üç parmak uzadı. Sonra bir parça ekmek bulma umuduyla odada koşturmaya, çekmecelere ve aklına gelen her yere bakmaya başladı. Bayat bir parça ekmeğe, bir kırıntıya, bir köpeğin bıraktığı kemik parçasına, az küflenmiş mısır tatlısına, bir kılçığa, hatta bir kiraz çekirdeğine bile razıydı. Kemirebileceği herhangi bir şeye razıydı ama hiçbir şey bulamadı. ''Hiçbir şey!'' Kesinlikle hiçbir şey yoktu. Bu arada açlığı iyice artmıştı. Zavallı Pinokyo'nun biraz olsun rahatlamak için elinden gelen tek şey esnemekti. Ve öyle çok esniyordu ki bazen ağzı neredeyse kulaklarına varıyordu. Esnedikten sonra tükürükler saçıyor ve bayılacak gibi oluyordu. Sonra umutsuzca ağlamaya başladı. Ve dedi ki konuşan cırcır cır böceği haklıymış. Babacığıma karşı gelip evden kaçmakla hata ettim. Babacığım burada olsaydı şimdi esnemekten ölmezdim. Ah bu açlık denen şey ne kadar da kötü bir hastalıkmış. Tam o sırada toz yığınında bir şey tavuk yumurtasını andıran yuvarlak ve beyaz bir şey görür gibi oldu. Göz açıp kapayıncaya dek yerinden fırlayıp onu eline aldı. Bu gerçekten de bir yumurtaydı. Pinakio ancak hayal edebilecek tarifsiz bir sevince kapıldı. Neredeyse rüyada olduğuna inanarak yumurtayı evirip çevirdi. Yokladı ve öptü. Öperken şöyle dedi. Şimdi bunu nasıl pişirsem, omlet mi yapsam? Hayır, tavada pişirmek daha iyi olur. Normal tava yerine kızartma tavasında daha mı lezzetli olur? Veya haşlasam mı? Hayır, en çabuğu tavada kızartmak. Öyle acıktım ki bir an önce yemek istiyorum. Hiç zaman kaybetmeden... Toprak bir tavayı kırmızı ve kızgın korlarla dolu mangalın üstüne koydu. Tavaya zeytinyağı veya tereyağı niyetine biraz su döktü. Sonra suyun buharı tütmeye başlayınca yumurtanın kabuğunu tavanın üstünde çat diye içindekilerin tavaya akması için kırdı. Ama yumurtanın içinden beyazıyla sarısı yerine son derece neşeli ve kibar minicik bir civciv çıktı. Hoş bir şekilde referans yaparak Pinokya'ya şöyle dedi. ''Kabuğu kırma zahmetinden beni kurtardığın için teşekkürler Pinokyo efendi. Tekrar görüşene dek hoşça kal. Kendine iyi bak. Ev ahalisine de içten selamlarımı ilet.'' Böyle dedikten sonra kanatlarını açtı ve uçarak açık pencereden dışarıya fırlayıp gözden kayboldu. Zavallı kukla büyülenmişçesine gözleri sabit ve ağzı açık bir halde elinde yumurta kabuklarıyla Öylece kala kalmıştı. Ama baştaki şaşkınlığından sıyrılınca avaz avaz ağlayıp umutsuzca tepinmeye başladı. Ve hıçkıra hıçkıra şöyle dedi. ''Ah konuşan cırcır cır böceği! Gerçekten haklıymış. Evden kaçmasaydım ve babacığım burada olsaydı şimdi açlıktan ölmezdim. Ah bu açlık denen şey ne kadar da kötü bir hastalıkmış. Midesi daha da fazla kazınırken artık onu nasıl yatıştıracağını bilemez haldeyken Evden çıkıp mahallede dolanarak kendisine bir parça ekmek verecek iyiliksever birini aramaya karar verdi. Rüzgarlı ve fırtınalı bir kış gecesiydi. Gök gürlüyordu ve öyle parlak şimşekler çakıyordu ki gökyüzü alev alev yanar gibiydi. Sert ve uğultulu bir rüzgar öfkeyle ıslık çalarak esiyor, toz bulutları havalandırarak geçtiği yerlerde ağaçların gıcırdayarak inlemesine yol açıyordu. Pinokyo gök gürültüsünden çok korkardı ama açlığı korkusunu bastırdı. Bu yüzden evin kapısını kapatıp köye koştu. Oraya yüz adımda vardığında av peşindeki köpek misali dilini çıkarmıştı ve hızlı hızlı solumaktaydı. Ama köy karanlık ve ıssızdı. Dükkanlar ve pencereler kapalıydı. Sokakta tek bir köpek bile yoktu. Köy ölüler diyarı gibi görünüyordu. Pinokyo çaresizlik ve açlık yüzünden... Bir evin kapı çanını var gücüyle çalmaya başladı. Birileri gelir diye düşünüyordu. Gerçekten de öyle oldu. Bir pencerede beliren takkeli, ufak tefek, yaşlı bir adam ona öfkeyle seslendi. Bu saatte ne istiyorsun? Bana biraz ekmek verir misiniz lütfen? Geceleri evlerin kapı çanlarını çalıp sessiz sedasız uyuyan, saygıdeğer insanları uyandırarak eğlenen yaramaz çocuklardan biriyle Karşı karşıya olduğunu sanan ufak tefek yaşlı adam ''Dur arada hemen geliyorum'' dedi. Yarım dakika sonra pencere tekrar açıldı ve aynı ufak tefek yaşlı adam Pinokyo'ya seslendi. ''Tam aşağıya gel, kepini uzat.'' Pinokyo kepini çıkardı ama tam uzatırken yukarıdan üstüne koca bir leğen dolusu su boca edilince kurumuş sardunyalarla dolu bir saksıymış gibi tepeden tırnağa ıslanıverdi. Evine ıslak tavuk gibi yorgunluk ve açlıktan perişan halde döndü. Artık ayakta duracak gücü kalmadığından oturdu ve ıslanmış çamurlu ayaklarını yanan korlarla dolu mangalın üstüne koydu. Ardından da kaldı. Uyurken ahşap ayakları tutuştu ve azar azar yanıp kül oldu. Pinokyo ise sanki ayakları başkasınınmış gibi horul horul uyumaya devam etti. Ta ki şafakta uyanana dek. Uyandı çünkü kapı çalıyordu. Esneyip gözlerini ovuşturarak kim o diye sordu. Bir ses benim diye karşılık verdi. Geppetto'nun sesiydi bu. Zavallı Pinokycuk, gözleri uykusunu alamadığı için yarı kapalı bir halde ayaklarının yanıp kül olduğundan habersizdi. Bunun için babasının sesini işitir işitmez deli gibi yerinden fırlayıp kapıyı açmak istedi. Fakat birkaç defa yuvarlandıktan sonra boylu boyunca yere uzandı. Gepetto dışarıdan bağırıyordu. Aç kapıyı. Tahta çocuk yerde yuvarlanırken hüngür, hüngür ağlıyordu. Sevgili babacığım açamıyorum kapıyı. Niçin açamıyorsun? Ayaklarımı yemişler. Kim yemiş ayaklarını? Pinokyo o sırada odanın bir köşesinde oynayan kediyi görüverince. Kedi diye cevap verdi. Gepetto... Sana kapıyı aç diyorum, dedi. Ne olur inan bana, ayaklarımın üstünde doğrulamıyorum. Gepetto, Pinokyo'nun sözlerine inanmıştı. Fakat bunun tahta çocuğun yeni bir hilesi olmasından korkuyordu. Bu işe bir son vermek için pencereyi tırmanarak camdan içeri girdi. Çok kızgındı. Önce Pinokyo'yu azarlayıp durdu. Biraz yatışınca Pinokyo'nun ayaklarının olmadığını ve upuzun yerde yattığını görünce çok şaşırdı. Hemen kucağına aldı, onu öpmeye başladı. Pinokyo'ya güzel sözler mırıldandı. Gözlerinden süzülen iri yaş damlaları, yüzünden aşağı dere gibi akarken hıçkıra hıçkıra ''Benim zavallı küçük Pinokyocuğum'' dedi. ''Nasıl yaktın ayaklarını?'' ''Bilmiyorum babacığım.'' Pinokyo başından geçenleri babasına anlattı. Ağustos böceğini, nasıl kovduğunu, nasıl aç kaldığını ve nasıl köye gittiğini... Her şeyi anlattı. Zavallı Pinokyo hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bütün bu anlatılanlardan tahta çocuğun açlıktan ölmek üzere olduğunu öğrenen Geppetto cebinden üç tane armut çıkarttı. Pinokyo'ya uzatırken şöyle dedi. ''Bu armutları kahvaltıda yiyecektin. Al, afiyetle ye. Eğer benim armutları gerçekten yememi istiyorsan lütfen soymak zahmetine katlanır mısın?'' Gepetto hayretle sordu. Soymak mı? Oğlum, seni bu kadar mızmız mız bilmezdim. Pinokyo babasının sözünü yarıda kesdi. Fakat ben meyveyi kabuğunu soymadan dünyada yiyemem. Gepetto çaresiz bir şekilde bir bıçak aldı ve sabırla armutların kabuklarını soydu. Pinokyoya verdi. Pinokyo'nun henüz karnı doymuştu ki bu defada ayak isterim diye humurdanıp huysuzluk etmeye başladı. Sana ne diye ayak yapayım diye sordu. Tekrar evden kaçasın diye mi? Tahta çocuk hıçkıra hıçkıra. Söz veriyorum dedi. Bundan sonra iyi bir çocuk olacağım. Bütün çocuklar hep aynı yalanı söyler. Söz verir dedi Gepetto. Söz veriyorum okula gideceğim. Derslerime çalışacağım. Ve iyi bir insan olacağım. Kaşlarını çatmasına rağmen zavallı Pinokyo'nun acıklı haline Gepetto'nun içi yanıyordu. Bir kelime bile söylemeden aletlerini aldı, iki odun parçası bulup işe başladı. Yarım saat içinde ayaklar bitmişti, iki küçük ayak. Gepetto tahta çocuğa dönerek, gözlerini kapat ve uyu dedi. Pinokyo gözlerini yumarak uyur gibi yaptı. O uyur gibi yaparken Gepetto yumurta kabuğunda erittiği bir tahta tutkalla, Yaptığı bacakları tahta çocuğun vücuduna yapıştırdı. Tahta çocuk ayaklarını kavuştuğunu hisseder etmez, üzerinde yattığı masadan yere sıçradı. Odada takla atmaya başladı. Sevinçten çıldırmıştı sanki. Babasına dönerek, ''Bana yaptığın bu iyiliğe karşı derhal okula gideceğim.'' dedi. ''Aferin, sen çocuksun.'' ''Ama okula gitmek için elbiseye ihtiyacım var.'' Yoksul bir adam olan Gepetto, tahta çocuğa krapon kağıdından bir elbise, ağaç kabuğundan bir çift ayakkabı ve ekmek kabuğundan da şapka yaptı. Pinokyo, ''Nihayet insana benzedim. Gerçekten de öyle.'' dedi Gepetto. ''Unutma ha, insanı insan yapan giydiği elbisenin yeniliği değil, temizliğidir.'' Pinokyo, ''Bu yeterli değil. Okula gidebilmek için hala bazı şeyler lazım.'' Gerçekten de en önemli şeyim eksik. Neyin eksik? Alfabem yok. Ya parası? Benim param yok. Geppetto üzgün bir sesle. Benim de yok dedi. Pinokyo somurttu. Dur bakalım sabırlı ol dedi Geppetto. Sonra birden ayağı fırlayarak her tarafı yamalı ve yırtık ceketini giyerek evden çıktı. Çok geçmeden geri döndüğünde Pinokyo'ya bir alfabe almıştı. Fakat sırtındaki ceketini satmıştı. Zavallı çocuk. Gömlekle dolaşıyordu. Dışarıda ise lapa, lapa kar yağıyordu. Ceketin nerede baba? Sattım. Niye sattın? Hava çok sıcak da bana lazım olmuyor. Pinokyo bu cevabın anlamını gayet iyi anladı. Ve hemen babasının boynuna sarılarak babasını deli gibi öpmeye başladı. Kar biraz durur gibi olunca Pinokyo alfabesi koltuğunun altında... Okulun yolunu tuttu. Yolda küçücük beyninin içinde birçok şey canlandırıyor, gökyüzünde her biri birbirinden güzel çatolar kuruyordu. Kendi kendine şöyle diyordu. Bugün okulda hemen okumayı öğrenirim. Yarın yazmayı öğrenirim. Daha ertesi gün sayıları öğrenirim. Sonra bütün bu bildiklerim sayesinde dünya kadar para kazanırım. Kazandığım ilk parayla Babama yeni bir ceket yaptırırım. Ama öyle basit bir ceket değil. Her tarafı altın ve gümüşten. Düğmeleri elmastan alacak. Büyük bir istekle bunları tekrarlarken uzaktan davul ve zurna sesine benzer sesler işitti. Durup kulak kabarttı. Sesler küçük bir sahil köyüne giden yolun kesiştiği sokaktan geliyordu. Acaba ne oluyor? Ne kötü şimdi okula gidişim. Gitmeseydim. Pinokyo durmuş ne yapacağını düşünüyordu. Bir karar vermesi lazımdı. Okula mı gitseydi yoksa davul ve zurna sesine mi koşsaydı? Nihayet omuzlarını silkip dudak bükerek ''Bugün davul zurna'ya giderim, yarın da okula'' diye mırıldandı. O sesin geldiği tarafa koştukça davul ve zurna sesleri yaklaşıyordu. Az sonra Pinokyo kendini küçük bir meydanda birikmiş kalabalığın arasında buldu. Halk tahtadan yapılmış, üstü boyalı bir kulübenin etrafında halka yapmıştı. Pinokyo yanı başında duran bir çocuğa dönerek ''Bu kulübe ne?'' diye sordu. ''Tabelayı okuda öğren. Ne olduğu yazılı. Okuma bilmiyorum.'' ''Madem ki okuma bilmiyorsun, ben sana okuyu vereyim.'' Şurada gördüğün ateş kırmızısı yazı şöyle diyor. ''Büyük Kukla Tiyatrosu.'' ''Başlı yılı çok oldu mu?'' ''Şimdi başlıyor.'' ''İçeri girmek için kaç para lazım?'' ''İki beni.'' Meraktan çatlayan Pinokyo ne yaptığını şaşırdı ve yanındaki çocuğa utanmadan ''Bana yarın iade etmek üzere iki peni verir misin?'' diye sordu. Çocuk Pinokyo'yu bir kenara çekerek ''Seve seve verirdim.'' dedi. ''Fakat nedense bugün canım vermek istemiyor.'' Hiç kullanılmamış alfabeye karşılık bana iki peni verir misin? Çocuk şu cevabı verdi. Ben küçük bir çocuğum, kendim gibi küçük çocuklardan bir şey satın almam. İki çocuğun konuşmasını dinlemekte olan eski elbiseli atmaca gibi bir adam, ben o alfabeyi iki peniye satın alırım diye bağırdı. Böylece ihtiyar gibi çocuğun o soğukta ceketini satarak aldığı alfabe iki peniye oracıkta satılı verdi. Pinocchio büyük kukla tiyatrosuna gittiği zaman ayaklanma diyebileceğimiz önemli bir şey oldu. Perde kalkmış, temsil henüz başlamıştı. Sahnede Harlequin ile Punchinello her zamanki gibi ağız dalaşı yapıyordu. Her an yumruk yumruğa gelmeleri ihtimali vardı. Seyirciler dikkat kesilmiş, iki kuklanın kavgasını gülerek dinliyordu. Birdenbire Harlequin kavgayı yarıda kesti. seyircilere doğru dönerek Parmağıyla arka sıralarda oturan birini işaret etti ve bağırdı: "Aman Allahım, rüya mı görüyorum? Yoksa gerçek mi? Ama bu Pinokyo." Punchinello, arkadaşının işaret ettiği yere ulaşınca "Pinokyo'nun da kendisi" diye haykırdı. Sahnenin dört bir tarafından çıkan kuklalar hep bir ağızdan el çırparak "Pinokyo'nun da kendisi, Pinokyo'nun da kendisi" diye bağırıştılar. Harlequin: "Pinokyo koş yanıma." diye seslendi. Bu içten davet karşısında Pinokyo sıranın ucundan boş sandalyelerin üstünden sıçradı. İkinci sıçrayışta orkestra şefinin tam önüne varmıştı. Oradan da sahneye zıpladı. Bu sırada sahneye iri yarı ilk bakışta karşısındakini korkutacak kadar çirkin bir adam çıktı. Onun birden sahnede görünmesiyle tiyatro bir sessizliğe gömüldü. Herkes korkulan adeta nefes alamıyordu. Bütün kuklalar titr titr titreşiyorlardı. Tiyatronda niye kargaşalık çıkartıyorsun? Pinokyo kendini savunmaya çalıştı. İnanınız efendim, suç bende değil. Yeter, kes sesini. Bu akşam hesaplaşırız. Gösteri sona erer ermez tiyatronun sahibi o akşam yiyeceği güzel bir kuzunun ateşte çevrilmekte olduğu mutfağa gitti. Yakacak odun kalmadığı için harlequinle Punchenello'yu çağırdı. Onlara şöyle dedi, o kuklayı getirin buraya, kuru odundan yapılmış. Ateşi atacak olursam iyi alev çıkartır, kuzuyu kuzartır. Harlekuin ile Puncinello isteksizce denileni yaptılar. Pinokyo avaz avaz haykırıyordu. Baba, baba kurtar beni, ölmek istemiyorum. Tiyatronun sahibi ateşiyen ona bu ismi takmışlardı, Pek kötü kalpli sayılmazdı. Zavallı Pinokyo'nun karşısında ölmek istemiyorum diye bağırması üzerine içi burkuldu ve ona acıdı. Az sonra yüksek sesle hapşırdı. Harlequin onun hapşırdığını görünce pek sevindi ve Pinokyo'ya doğru eğilerek yavaşça mırıldandı. Müjde kardeşim dedi. Tiyatro sahibi hapşırdı. Bunun manası sana acıdı demektir. Artık kurtuldun sayılır. Hapşırdıktan sonra ateşiyen Pinokyo'ya bağırdı amma da zırladın, ha, bağırdın çağırdın, kafamı ağrıttın, çabuk yıkıl karşımdan. Pinokyo, Allah sizi korusun, dedi. Seni şa ateşe atıp yakaydım, kim bilir baban ne kadar üzülürdü. Zavallı ihtiyarcık, ona çok acıyorum, haydi çık, çık dışarı. Pinokyo tekrar, Allah sizi korusun, dedi. Teşekkür ederim, ben de kendime acıyorum. Çünkü senin de gördüğün gibi kuzuyu kızartmaya odun kalmadı. ''Şimdi senin yerine tiyatroda çalışan kuklalardan biri yanacak. ''Hey görevliler buraya gelin.'' Bu çağrı üzerine birden iki tahta görevli belirdi. Çok uzun boylu pek zayıftılar. Başlarında tepeli külah, ellerinde kılıç vardı. Ateşiyen yiyen kaba bir sesle ''Tarlı yakalayın, iyice bağlayın ve sonra ateşe atın, yakın. Kuzumun gayet güzel kızarmasını istiyorum.'' dedi. Harlekuyun'un halini bir gözünüzün önüne getirin. O kadar çok korkmuştu ki dizlerinin bağı çözüldü ve yüzü koyun yeri boyladı. Bunu gören Pinokyo acı acı ağlayarak kendini ateş yiyenin bacaklarına attı ve yalvaran bir sesle Ne olur acıyın sayın ateş yiyen ona acıyın. Burada sayın kimse yok. Ne olur acıyın ekselans. Kendine ekselans dendiğini işten ateş yiyen gülümsemeye başladı. Biraz yumuşamış ve nazikleşmişti. Pinokyo'ya dönerek tatlı bir dille sordu. "Ee, söyle bakalım, ne istiyorsun benden?'' Savallı Harleku'yunu affetmenizi rica ediyorum.'' ''Onu affetmek imkansız. Kuzumun güzelce kızarması lazım bir kere.'' ''O halde'' diye bağırdı. ''O halde ben görevimi yapacağım. Gelin, beni bağlayın ateşe atın. Savallı Harleku'yunun benim yerime ölmesine kesinlikle razı olamam.'' Pinokyo bu sözleri o kadar dokunaklı bir sesle söylemişti ki bütün kuklalar ağlamaya başladılar. Başlangıçta put gibi sert duran ateşiyen de yavaş yavaş yumuşamaya ve hapşırmaya başladı. 4-5 defa üst üste hapşırdıktan sonra şefkatle kollarını ardına kadar açarak Pinokyo'ya "Sen iyi bir çocuksun." dedi. Harlequin güçlükle duyulabilen bir sesle sordu. "Bizi affettiniz mi?" Ateşiyen "Seni affettim." Dedikten sonra esneyip başını sallayarak ''Bu akşam kuzuyu yarı pişmiş, yarı çiğ yiyeceğim.'' Harley Quinn'in affedildiğini duyan bütün kuklalar sahneye koşuştular. Lambaları yakarak son provadaymış gibi neşeyle hoplayıp sıplamaya başladılar. Şafak söktüğünde hala dans ediyorlardı. Ertesi gün ateşiyen yiyen Pinokyo'yu bir köşeye çekerek sordu. ''Babanın ismi ne?'' Geppetto. ''Ne iş yapar?'' ''Marangoz!'' ''Bari çok kazanır mı?'' ''Çok kazanır mı? Nerede? Cebinde metelik yoktur. Düşünün bir kere, okula gidebilmem için sırtındaki ceketi satıp bana alfabe alması gerekti.'' ''Zavallı, ona çok acıdım. Al şu beş altını, hemen ona götür ve benim selamlarımı söyle.'' Pinokyo teker teker bütün kuklalarla kucaklaştı ve sevinç içinde eve doğru yola çıktı. Fakat daha çok gitmemişti ki yolda bir bacağı sakat bir tilki ve iki gözü gör bir kedi gördü. Bu iki sakat hayvan birbirlerine kara günlerinde iyilik ediyormuşa benziyorlardı. Topal tilki kediye dayanarak yürüyor, kör kedi de tilkinin rehberliği sayesinde ilerliyordu. Tilki nazik bir sesle, günaydın Pinokyo dedi. Pinokyo şaşkınlıkla sordu, ismimi nereden biliyorsun? Babanı çok iyi tanırım gördün babamı dün evinizin kapısında duruyordu ne yapıyordu gömlekliydi soğuktan tir tir titriyordu Savallı babacığım ama artık bütün bunlar bitecek bundan böyle soğuktan titremeyecek neden çünkü artık ben adam oldum tilki kaba bir sesle onunla alay etti adam sen adam oldun ha kedi de kıkır kıkır gülüyordu fakat güldüğünü belli etmemek için pençesiyle bıyıklarını kıvırıyordu. Pinokyo kızgın bir sesle, ''Bunda gülünecek ne var?'' dedi. ''Ağzını sulandıracağım için özür dilerim. Fakat sözlerimin anlamını anlamak istiyorsanız beş altını gözlerinizle görün.'' Pinokyo bu sözlerden sonra ateşiyenin hediye verdiği beş altını cebinden çıkartıp gösterdi. Para sesini işiten tilki isteksiz bir hareketle sakat gösterdiği bacağını uzattı. Kedi yeşil fener andıran gözlerini fah taşı gibi açtı. Sonra birden kapattı. Hem de o kadar çabuk kapattı ki Pinokyo bir şey fark etmedi. ''Eee'' dedi tilki. ''Şimdi bu paraları ne yapacaksın?'' ''Babama altın ve gümüşten yapılmış elmas düğmeli bir ceket. Kendime de alfabe alacağım.'' ''Kendine alfabe mi alacaksın?'' ''Evet, okula gitmek ve doğru dürüst derslerime çalışmak istiyorum.'' ''Bak bana'' dedi tilki. Aptalca okumak isteğim yüzünden bir bacaktan oldum. Kedi de söze karıştı. Ben de öyle, dedi. Aptalca okumak isteğimden dolayı iki gözden oldum. Tam bu sırada yolun kenarındaki hendeye konmuş bir saka kuşu öterek şarkı ile Pinokyo'ya. Pinokyo, kötü arkadaşların sözlerini dinleme, dedi. Yoksa sonradan pişman olursun. Zavallı sakacık, başına geleceğini bilseydi ''Ağzını açar mıydı hiç?'' Kedi olduğu yerden bir sıçrayışta üstüne atladı ve gık bile demesine vakit bırakmadan tüyüyle falan bir lokmada kuşu yutulardı. Kuşu yiyip bitiren kedi ağzını temizledi ve sonra kör numarası yaparak gözlerini kapattı. Pinokyo kediye ''Zavallı sakacık niye ona öyle kötü davrandın?'' ''Ders olsun diye bir dahaki sefere iki kişi konuşurken söze karışmaz.'' Ve başkalarının işine burnunu sokmaz. Biraz yürümüşlerdi ki tilki birden durdu. Pinokyo'ya, paranı iki katı yapmak ister misin? diye sordu. İsterim tabii ama nasıl? Gayet basit. Şimdi eve gideceğine bizimle beraber gel. Beni nereye götüreceksiniz? Baykuşlar ülkesine. Pinokyo bir an durakladı. Sonra, hayır gelemem dedi. Eve yaklaştım. Babam beni bekliyor. Dün gece de eve gitmedim. O halde eve gitmeye kesin karar mısın? Git öyleyse. Görürsün daha mı iyi olur, daha mı kötü? Kedi de, senin için kötü olur, dedi. Bize ne? Bir iki gün içinde beş altının iki bin olabilir, dedi tilki. İki bin altın, az buz değil. Pinokyo şaşkınlıktan ağzı bir karış açık sordu. Beş altın, iki bin tane nasıl olabilir? Baykuşlu ülkesinde kutsal bir tarla var. Bu tarlaya herkes mucizeler tarlası der. Tarlada küçük bir çukur açıp içine bir altın koyacaksın. Çukura bir parça toprak örteceksin. İki teneke suyla satacaksın. Üstüne bir parça tuz ekeceksin. Ve akşam olunca rahatça gidip yatacaksın. Bu sırada geceleyin altın paralar büyüyüp çiçek açacak. Ertesi sabah uyanıp da tarlaya gittin de ne göreceksin biliyor musun? Üzeri altında dolu bir ağaç. Gittikçe hayreti artan Pinokyo. Bu tarlaya beş altın mı birden gömecek olursam, ertesi sabah kaç altın bulurum? diye sordu. Tilki. Sen kendin de parmaklarını da hesap edebilirsin. Bir altının 500 verdiğini düşünecek olursak, beş tane 500. Ertesi sabah cebinde 2500 çile altın bulacaksın. Düşün bir kere. Pinokyo sevinçle zıplamaya başladı. Oh, ne güzel! 2500 altın elime geçer geçmez, 2000'ini kendim alır, 500'un ikinize hediye ederim. Tilki sıkılmış gibi yaparak. Bize hediye mi? Dedi. Sen rüya mı görüyorsun? Kedi de aynı sözleri tekrarladı. Sen rüya mı görüyorsun? Tilki. Biz para için, kendi çıkarımız için çalışmayız. Dedi. ''Yok yok kendi kendine. Ne iyi kalpli varlıklar.'' diye düşündü. Ondan sonra babasına alacağıcı kedi, alfabeyi, her şeyi unutarak tilkiyle kediye ''Ne duruyoruz? Hemen yola çıkalım.'' dedi. ''Sizinle geliyorum ben de.'' Az gittiler, uz gittiler, sonunda akşama doğru yorgunluktan ölü gibi kırmızı istakoz vardılar. ''Tilki, burada konaklayalım.'' dedi. Bir şeyler yer bir iki saat dinleniriz. Yarın sabah şafakta mucizeler tarlasında olabilmek için gece yarısı tekrar yolumuza devam ederiz. Hana giren üç kafadar bir masaya oturdular. Fakat hiçbirinin iştahı yoktu. Bununla beraber en az yem Pinokyo oldu. Ekmekle ceviz ısmarlayan Pinokyo hepsini tabağında bıraktı. Yemek bitince Tilki Han'ın sahibine ''Bize iki oda ayır'' dedi. Biri Pinokyo'ya öbürü de arkadaşımla bana. Yola çıkmadan önce biraz kestirelim. Unutma ha, gece yarısında bizi uyandıracaksın, yola çıkacağız. Hancı, hay hay beyim, dedi. Ve sanki amacınızı biliyorum, birbirimize iyi anlarız der gibi tilkiyle kediye göz kırptı. Pinokyo yatağa girer girmez uykuya daldı ve rüya görmeye başladı. Rüyasında bir tarlanın ortasına oturmuştu. Tarlanın her tarafında çil altınlar büyümüştü. Rüzgar estikçe altınlar çin çin çin diye ses çıkartıyordu. Sanki isteyen gelsin bizi alsın diye aykırıyorlardı. Fakat Pinokyo tam ellerini açmış güzel altınları toplayıp cebine indirecekti ki kapının hızla üç defa vurulmasıyla uyandı. Hancı saatin 12'yi vurduğunu haber vermeye gelmişti. Tahta çocuk ''Arkadaşlarım hazır mı?'' diye sordu. Hazır mı dedin? Oo, onlar gider iki saat oluyor. Bu kadar acelelerinin sebebi ne? Kedi en büyük yavrusunun hasta olduğunu ve ölüm deşeğinde yattığını öğrendi. Sevgili dostlarım beni nerede bekleyeceklerine dair bir şey söylediler mi? Yarın sabah şafakta mucizeler tarlasında olacaklarmış. Pilokyo yedikleri yemeğin ve yattıkları odanın parası olarak hancıya bir altın verdikten sonra handan ayrıldı. Dışarısı o kadar karanlıktı ki Pinokyo az kalsın yolunu kaybedecekti. Pinokyo yoluna devam ederken bir ağacın gövdesinde pırıl pırıl, pırıl pırıl parlayan bir böcek görür gibi oldu. ''Sen kimsin?'' diye sordu. Böcek başka dünyadan konuşuyormuş gibi gayet alçak ve zahif bir sesle ''Ben daha önce seninle konuşan başıma çekiç fırlattığın Ağustos böceği'yim.'' dedi. ''Benden ne istiyorsun?'' diye sordu Pinokyo. Sana öğüt vermek istiyorum. Geri dön. Cebinde kalan dört altını babana götür. Yarına kadar babam zengin bir adam olacak. O dört altın, iki bin altın getirecek. Seni bir günde zengin edeceklerini söyleyenlere inanma oğlum. Sen beni dinle de evine dön. Hep aynı hikaye. Allah rahatlık versin Ağustos böceği. İyi geceler Pinokyo. Konuşan Ağustos böceği henüz sözünü bitirmişti ki sönen bir ışık gibi gözden kayboldu ve ortalık eskisinden daha fazla karanlığa büründü. Yoluna devam eden Pinokyo kendi kendine mırıldanıyordu. Biz çocuklar ne talihsiz insanlarız, herkes bizi azarlar, herkes bize nasihat verir. Fakat daha Pinokyo sözlerinin sonunu getiremeden geride bir şeylerin kıpırdandığını işitti. Hemen paraları saklamak için ağzına attı. Bir adım atmamıştı ki kollarından yakalandı iki korkunç ses ''Ya paranı ver ya canını'' diyordu. Pinokyo paralar ağzında olduğu için konuşamıyor, belki bin defa yere eğilip doğruluyordu. Böylelikle torbaya gizlenmiş, yalnızca gözleri görünen iki hırsıza kendisinin zavallı, cebinde meteliği olmayan bir kukla olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Biri Pinokyo'yu burnunun ucundan, öbürü de çenesinden tutmuş, burnunu yukarı çenesini aşağı çekerek ağzını açmaya zorluyordu. Ama faydası yoktu. Pinokyo'nun dudakları birbirine çivilenmiş ve perçinlenmişti sanki. Bunun üzerine kısa boylu hırsız bir bıçak çıkardı ve Pinokyo'nun ağzını aralamaya çalıştı. Fakat Pinokyo yıldırım gibi davranıp elini ısırdı ve bir çekişte kopardı. Pinokyo haydutun eli diye koparttığı şeyin bir kedi pençesi olduğunu görüverince bilseniz ne kadar çok şaşırdı. Pinokyo haydutların elinden kurtuldu. Kaçmaya başladı. Haydutlar arkasından tavşanın peşinden koşan av köpeği gibi geliyorlardı. Bir tanesi pençesi koptuğu için üç ayağı üstünde koşuyordu. Gün ışımaya başladığında hala Pinokyo'yu kovalıyorlardı. Pinokyo birden yolun içi su dolu bir hendekle bittiğini gördü. Şimdi ne yapacaktı? Bir, iki, üç dedi ve hız olarak hendeğin üstünden sıçradı. Haydutlar da peşinden atlamak istediler. Fakat cumburlok suyu boyladılar. Gürültüyü duyan Pinokyo yoluna devam ederken gülerek şöyle bağırdı. Sıhhatler olsun bayırsızlar! Ve artık onların boğulduklarını sanarak arkasına baktığı zaman iki haydutun her taraflarından sular sıza, sıza peşinden koşmakta olduğunu gördüler. Bu manzarayı gören kuklacığın ümitleri kırıldı. Artık kendini yaratıp gelmelerini beklemekten başka çare yoktu. Son bir ümitle gözlerini etrafta dolaştırınca Yeşil ağaçların arasında kar gibi beyaz bir ev gördü. Kendi kendine ''Ah nefesim yetse de o eve kadar gidebilsem'' dedi. ''Belki kurtulurdum.'' Daha fazla vakit kaybetmeden olanca hızıyla eve doğru koşmaya başladı. Haydutlar da peşinden geliyordu. Nihayet iki saatlik amansız bir kovalamacadan sonra nefesi bitik bir halde evin kapısına vardı ve kapıyı çaldı. ''Cevap veren olmadı.'' Haydutların ayak seslerinin gittikçe yaklaştığını duyunca tekrar telaşla kapıyı vurdu. Yine cevap veren olmadı. Vurmanın işe yaramayacağını anlayınca kapıyı tekmelemeye, omuzlamaya çalıştı. Bunun üzerine evin camı açıldı ve güzel bir kız çocuğu belirdi. Mavi saçları kireç gibi bembeyaz yüzü vardı. Gözleri kapalıydı. Elleri göğsünde kenetlenmişti. Dudağını bile kıvırdatmadan çok derinden gelen bir sesle. Bu evde kimse oturmuyor. Hepsi öldü. Pinokyo ağlaya ağlaya yalvarmaya başladı. Ne olur hiç olmazsa bana kapıyı aç dedi. Ben de ölüyüm. Sen de ölüsün o halde camda ne arıyorsun? Tabutumun gelip beni almasını bekliyorum. Bu sözlerden sonra çocuk kayboldu. En ufak bir gürültü bile çıkmadan pencere kendiliğinden kapandı. Pinokyo mavi saçlı güzel kız diye vardı. Allah aşkına kapıyı aç. Haydutların kovaladığı bu zavallı çocuğa acı. Fakat henüz söyleyeceklerini bitirmemişti ki yakasından yakalandığını hissetti. İki haydut ikisi birden Pinokyo'yu tehdide başladılar. Bu defa elimizden kurtulamayacaksın. Haydi şimdi aç ağzını dediler. Açacak mısın yoksa? Demek susuyorsun hala. Biz bu defa nasıl açtıracağımızı biliriz. Hemen ustura gibi keskin bir bıçak çekerek Pinokyo'nun ağzını ayırmaya kalkıştılar. Fakat Allah'tan kuklacık gayet sağlam odundan yapılmıştı. İki bıçak da kırıldı ve haydutlar birbirlerine baka kaldılar. Bir tanesi ne yapacağımızı biliyorum dedi. Bunu asmak lazım haydi hemen asalım. Öbürü tekrarladı. Evet hemen asalım. Pinokyo'nun kollarını arkasına bağladılar. Boğazından bir halat geçirerek Büyük bir meşe ağacının dalına astılar. Sonra otların üstüne oturup Pinokyo'nun can çekişmesini beklemeye başladılar. Fakat aradan üç saat geçtiği halde kuklanın gözleri ardına kadar açık, ağzı ise sımsıkı kapalıydı ve durmadan ayaklarını sallıyordu. Daha fazla dayanma güçleri kalmayınca Pinokyo'ya ''Şimdi gidiyoruz'' dediler. ''Yarın geldiğimizde seni gebermiş ağzın açık bulur altınlarını alırız.'' Bu sözlerden sonra kalkıp gittiler. Zavallı. Biraz sonra bir rüzgar çıktı ve zavallı kuklacığı kapı çıngırağı gibi bir daldan diğerine vurmaya başladı. Devamlı sallanmak Pinokyo'yu hasta etti. Kendisiyle birlikte sallanan upuzun burnu gide gele gide gele boğazına dolandı. Nefesini kesmeye başladı. Yavaş yavaş gözlerinin feri söndü. Ölümün çok yakın bir zamanda kendisini beklediğini bildiği halde Son dakikada olsun birinin gelip kurtaracağını ümit ediyordu. Fakat uzun bir bekleyişten sonra kimsenin gelmediğini görünce birden aklıma babası geldi. Oh babacığım, babacığım diye inledi. Hiç olmazsa sen yanımda olsaydın. Nefesi tükendi ve artık daha fazla bir şey söyleyemedi. Gözlerini kapattı, ağzını açtı, bacaklarını gerdi. Uzun uzun takırdadı ve hareketsiz kaldı. Savallı Pinokyocuk, yaşlı meşe ağacının bir dalından aşağıya sarkarken canlıdan çok ölmüşe benziyordu. Mavi saçlı güzel kız tekrar pencerede belirdi. Talihsiz kuklanın boğazından asılmış, rüzgarda dans ettiğini görünce içi burkuldu. Ellerini birbirine üç defa çırptı. Bu işaret üzerine hızla yaklaşan kanat sesleri duyuldu ve iri bir kartal gelip pencerenin içine kondu. Gagasını eğerek kızı saygıyla selamladı. Ne emrediyorsunuz muhterem peri hazretleri? Şu ağacı ısılı kuklayı görüyor musun? Evet görüyorum. Güzel. Öyleyse şimdi hemen oraya uç. Kuvvetli gaganla onu ağaca bağlayan düğümü çöz. Ağacın dibindeki yeşil otların üstüne yatır. Kartal uçarak uzaklaştı ve iki dakika sonra geri döndüğünde şunları söyledi. Emirlerinizi yerine getirdim efendim. Kuklayı nasıl buldun? İlk bakışta ölmüşe benziyordu. Fakat boynuna dolanan upuzun burnunu kurtardığım zaman derin bir nefes alarak çok zayıf bir sesle ''Oh şimdi biraz daha iyiyim'' diye mırıldandı. Bunun üzerine peri ellerini iki defa çırptı. İnsan gibi arka ayakları üzerinde yürüyen çok güzel bir köpek belirdi. Peri köpeğe ''Medor çabuk ol'' dedi. ''Arabalarımın en güzelini al. Büyük meşe ağacının altında... Otların üzerinde yarı ölü halde yatmış bir kukla bulacaksın. Onu hiç sarsmadan kucakla ve arabadaki yumuşak yastıkların üzerine yatır. Bana getir. Çok geçmeden arabalıktan çok güzel minik bir araba çıkıyordu. Beş dakika geçmemişti ki araba geri döndü. Evin kapısında bekleyen peri Pinokyo'yu kucağına aldı. İncik akmalı bir odaya getirdi ve hemen doktorları çağırdı. Doktorlar birbiri peşi sıra geldiler. Karga Baykuş ve konuşan Ağustos böceği. Peri Pinokyo'nun başucunda biriken doktorlara dönerek sizden şunu öğrenmek istiyorum baylar. Bu talihsiz kukla ölü müdür, sağ mıdır? Bu rica üzerine önce karga Pinokyo'ya yaklaştı. Nabzını yokladı, burnunu elledi, sonra ayak parmaklarını tuttu. Sonra bir adım gerileyerek ciddi bir tonla şunları söyledi. Bence kukla ölmüş sayılır. Baykuş ileri atıldı. Ben aynı fikirde değilim. Konuşan ağustos böceği periye dönerek ''Bence ne söyleyeceğini bilmeyen iyi bir doktorun yapacağı tek şey susmaktır. Kukla benim için yabancı bir kimse sayılmaz. Kendisini uzun zamandır tanırım.'' O ana kadar odun gibi hareketsiz uzanmakta olan Pinokyo bütün yatağı sarsan bir titremeye tutuldu. Konuşan ağustos böceği ''Bu kukla yaramaz biridir.'' dedi. Pinokyo bir an gözlerini açtı, sonra yeniden kapattı. ''Serseri hiçbir işe yaramaz.'' Bu sözler üzerine Pinokyo utancından yüzünü yorganın altına gizledi. ''Bu itaatsiz, söz dinlemeyen kuklanın üzüntüsünden zavallı babası ölecek.'' Biraz sonra hıçkırık sesleri odayı doldurdu. Merakla Pinokyo'nun yüzünü örten yorganı çekip de onun hıçkırı hıçkırı ağladığını verince düşünün nasıl şaşırdılar. ''Üç doktor dışarı çıkar çıkmaz.'' Peri Pinokyo'ya yaklaştı. Elini alnına dokundurduğunda zavallı kuklanın ateşler içinde yandığını gördü. Yarım bardak suda beyaz bir tozu eriterek tatlı bir sesle Pinokyo'ya ''İç bunu, birkaç güne kadar bir şeyin kalmaz, iyileşirsin.'' dedi. Pinokyo istemeye istemeye bardağı eline aldı. Burnunun ucunu bardağa soktu, sonra dudaklarına yaklaştırdı. Sonra yine burnunu bardağa soktu ve nihayet ''Çok acı, çok acı. Dünyada içmeyeceğim. ''Acı olduğunu ne biliyorsun? Daha ağzına sürmedin.'' ''Sürmeden de onun acı olduğu belli. Kokusundan anladım. Önce şeker yiyeyim, sonra içerim.'' Peri bir anne sabrıyla Pinokyo'nun ağzına bir şeker verdi. Sonra bardağı eline tutuşturdu. Kukla yüzünü gözünü buruşturarak ''Bu ilacı içmeyeceğim, dünyada içmem.'' Ateşin yükselirse birkaç saat içinde öbür dünyayı boylarsın dedi peri. Umurumda değil. Ölümden korkmuyor musun? Zevra kadar korkmuyorum. Tam bu sırada oda kapısı ardına kadar açıldı. Kömür gibi dört tavşan omuzlarında bir tabutla içeri girdi. Pinokyo korkuyla yatakta doğruldu. Benden ne istiyorsunuz? Tavşanların en büyüğü cevap verdi. Seni götürmeye geldik. ''Beni götürmeye mi? Ama daha ben ölmedim.'' ''Evet, ölmedin. Fakat ateşini düşürüp seni iyileştirecek ilacı içmediğin için çok geçmeden öleceksin.'' Kukla ağlamaya başladı. ''Oh Periciğim, Periciğim, bardağı ver. Hemen içeyim. Hayır, ölmek istemiyorum.'' Pinokyo bardağı iki eliyle birden kavradı ve bir yudumda içindekileri bitirdi. Gerçekten de birkaç dakika sonra Pinokyo sağlam yataktan fırladı. Tahta çocuklar pek nadir hastalanır ve çabucak da iyi olurlar. Peri onun odada hayata yeni kavuşmuş bir çocuk gibi koşup oynadığını görünce, ilaç etkisini gösterdi mi?'' diye sordu. ''Evet, gösterdi sayılır. Beni yeniden hayata kavuşturdu.'' ''Şimdi yanıma geldi. Anlat bakalım. Nasıl oldu da o iki haydutun eline düştün?'' ''Kukla tiyatrosunun sahibi ateşiyen bana beş altın verdi. Al bunları babana götür.'' Dedi. Ben onun dediğini yapacağıma yolda gördüğüm tilki ile kedinin sözlerine kapıldım. Bana bu beş altının 2000 olmasını ister misin? Bizimle gel, seni mucizeler tarlasına götürelim dediler. Ben de peki gidelim dedim. Yolda bir handa konakladık. Bu handa bir yemek yiyip biraz dinlenelim dediler. Gece yarısı uyandığım zaman onlar çoktan gitmişlerdi. Tek başıma yola çıktım. İşte bu arada... Yolda kömür çuvalına girmiş iki hırsız çıktı karşıma. Ya paranı ya canını dediler. Ben de param yok dedim. Dört altını dilimin altına gizlemiştim. Ben kaçtım. Onlar peşimden kovaladı. Nihayet beni yakalayıp meşe ağacına astılar. Yarın yine geleceğiz. O zaman seni ağzı açık ölmüş bulacağız. Ağzına sakladığın paraları alacağız dediler. Peki dört altını ne yaptın dedi Peri. Kaybettim. Ama yalan söylemişti çünkü altınlar cebindeydi. Sözünü henüz bitirmişti ki zaten uzun olan burnu iki parmak daha uzadı. Nerede kaybettin? Ormanda kaybetmiş olacağım. Bu ikinci yalan üzerine burnu tekrar bir o kadar daha büyüdü. Eğer bu yakınlarda kaybettiysen arar buluruz dedi peri. Çünkü ormanda hiçbir şey kaybolmaz. Pinokyo yeni aklına gelmiş gibi yaparak ah dedi. ''Şimdi hatırladım. Dört altını kaybetmedim. Verdiğim ilacı içerken farkında olmadan yutmuşum.'' Bu üçüncü yalan üzerine burnu o kadar uzadı ki, Pinokyo başını bir tarafa döndüremez oldu. Peri Pinokyo'ya bakınca gülmeye başladı. Burnunun gittikçe uzadığını gören Pinokyo, canı sıkkın bir halde, ''Niye gülüyorsun?'' diye sordu. ''Uydurduğun yalanlara gülüyorum.'' ''Yalan söylediğimi nereden biliyorsun?'' Burnun uzuyor ondan. Pinokyo utancından nereye saklanacağını şaşırdı. Dışarı kaçmak istedi. Fakat başarılı olamadı. Çünkü burnu kapıdan sıvamayacak kadar kocaman olmuştu. Peri kapıdan geçemeyecek kadar büyüyen burnuna bol bol ağlaması için Pinokyo'ya izin verdi. Böylelikle Pinokyo'ya güzel bir ders vermiş oldu. Çocuklar için en büyük suç sayılan yalan söylemek huyundan onu vazgeçirdi. Fakat ağlamaktan yüzünün gözünün şiştiğini görünce dayanamadı, ona acıdı. Ellerini birbirine çırptı. Bu işaret üzerine yüzlerce ağaç kakan pencereden içeri uçtu. Pinokyo'nun uzun burnuna kondular ve hep birden burnunu kemirmeye başladılar. Birkaç dakika içinde Pinokyo'nun gülünç ve komik burnu eski halini aldı. Pinokyo gözlerinin yaşını kurularken ''Sen ne kadar iyi bir perisin'' dedi. ''Seni çok seviyorum'' Ben de seni seviyorum, dedi peri. Eğer yanımda kalırsan benim kardeşim olursun. Ben de senin ablan olurum. Seve seve kalırdım ama babam ne olacak? Ben her şeyi düşündüm. Babana haber gönderdim. Bu akşam burada olacak. Pinokyo sevinçle havaya fırlayarak bağırdı. Sahi mi? O halde eğer izin verirsen gidip bunu karşılayayım. Peki öyleyse git. Ama dikkat et kaybolmayasın. Orman yolunu takip et. Onun da karşılaşacağına eminim. Pinokyo yola çıktı. Ormana varır varmaz çocuk gibi koşmaya başladı. Fakat tam meşe ağacının yanına geldiğinde durdu. Çalıların arkasından sesler duymuştu. Gerçekten de yola iki kişi indi. Kim olduklarını tahmin edebilir misiniz? İki yol arkadaşı. Hani handa birlikte yemek yediği topal ile kör kedi. Tilki Pinokyo'yu kucaklayıp öperek... Ooo işte sevgili Pinokyo'muz dedi. Burada ne işin var? Kedi de tekrarladı. Burada ne işin var? Uzun hikaye dedi Pinokyo. Hani geçen gece handa beni bırakıp gitmiştiniz ya. İşte o gece yola çıktım. İki hırsız yolumu kesmez mi? Hırsız mı dedin? Ah zavallı Pinokyo'cuk. Peki senden ne istiyorlarmış? Altınlarımı çalmak istiyorlarmış. ''Vay adi herifler, vay!'' dedi tilki. Kedi de ''Pis adi herifler!'' diye tekrarladı. ''Fakat ellerinden kurtulmayı başardım!'' diye ekledi Pinokyo. ''Onlar da peşimi bırakmadılar. Sonunda beni yakalayıp şu ağaca astılar.'' Pinokyo sözünün burasına geldiğinde eliyle iki adım ilerisindeki meşe ağacını işaret etti. Tilki ''Aman Allah'ım!'' dedi. ''Onlar böyle konuşurlarken...'' Pinokyo kedinin sağ ayağının pençesinin olmadığını fark etti. Merak edip sordu. Sağ ayağının pençesine ne oldu? Kedi cevap vermek istemedi. Fakat ne diyeceğini de şaşırdı. Bunun üzerine hemen tilki atıldı. Bir saat kadar önce yolda yaşlı bir kurda rastladık. Zavallıcık açlıktan ölmek üzereydi. Bizden sadaka istedi. Ona verecek balık kılçığından başka bir şeyimiz yoktu. Arkadaşım sağ pençesini koparttı. Açlıktan can vermek üzere olan kurdun önüne verdi. Tilki bunları söylerken gözlerinin yaşını kurutuyordu. Bu olay Pinokya'ya dokundu, kediye yaklaşarak. ''Eğer bütün kediler senin gibi olsaydı, farelere gün doğardı.'' dedi. Tilki kuklaya ''Şimdi burada ne yapıyorsun?'' dedi. ''Babamı bekliyorum, neredeyse görünür. Altınların ne oldu?'' Hande harcadığım bir tanesi hariç dördü cebimde. Düşün bir kere, bu dört altın yarın sabaha kadar iki bin olabilir. Niye beni dinlemiyorsun? Niye gidip mucizeler tarlasına ekmiyorsun? Bugün imkansız başka bir gün giderim. Oo, dedi tilki. Çok geç kalırsın. Neden? Çünkü bir bey almış tarlayı. Yarından sonra kimse bir şey ekemeyecek. Muzeler tarlası buradan çok uzak mı? Üç kilometre kadar. Pinokyo cevap vermeden önce iyi kalpli periyi, zavallı gepetto'yu, konuşan ağustos böceğinin öğütlerini düşündü. Bununla beraber her akılsız çocuk gibi karar verdi. Başını sallayarak tilki ile kediye ''Haydi gidelim'' dedi. ''Sizinle geliyorum'' ve hep birlikte yola çıktılar. Günün ortasına doğru Mankapalar tuzağı adında bir kasabaya vardılar. Pinokyo kasabaya girer girmez, derileri yüzülmüş köpeklerin açlıktan uluduklarını, koyunların zangır zangır titrediklerini, bir deri bir kemik kümes hayvanlarının bir mısır tanesi için yalvarıp yakardıklarını gördü. ''Mucizeler tarlası nerede?'' diye sordu Pinokyo. ''İşte şuracıkta, iki adım ötemizde.'' Kasabayı geçtiler. Epeyce uzaklaştıktan sonra, Diğerlerinden hiç de farklı olmayan bir tarlanın önünde durdular. ''Geldik'' dedi tilki. ''Şimdi değil, kendi elinle bir çukur aç, altınlarını içine koy.'' Pinokyo söylenenleri yaptı. Bir çukur kazdı, cebindeki dört altını içine gömdü. Sonra kazdığı topraklarla üstünü örttü. ''Şimdi şuradaki hendeye git'' dedi tilki. ''Süzgeçli tenekeyi suyla doldur, altınlarını ektiğin yeri sula.'' Pinokyo denileni yaptı. Süzgeçli teneke bulamadığı için ayağından ayakkabısının tekini çıkartıp içini suyla doldurdu ve ektiği yeri suladı. Sonra Tilki'ye sordu. Başka yapılacak bir şey var mı? Tilki, hayır dedi. Hepsi bu kadar. Artık gidebiliriz. İki saat kadar sonra dönünce dalları altın çiçek açmış iki ağacın toprakta yükseldiğini göreceksin. Zavallı kuklacık. Sevincinden tilkiyle kediye binlerce kere teşekkür etti ve onlara gayet güzel hediyeler almak vaadinde bulundu. İki sahtekar, ''Biz hediye falan istemeyiz.'' dediler. ''Senin fazla çalışmadan para kazanıp zengin olduğunu düşünmek bize yeter.'' ''Sana bir iyiliğimiz dokunduğu için çok mutluyuz.'' diye ekledi kedi. Diye ekledi kedi. Bu sözlerden sonra Pinokyo'dan ayrıldılar. Ona iyi kazançlar dileyerek, kendi işlerinin başına döndüler. Kukla kasabaya döndü ve dakikaları saymaya başladı. Nihayet zamanın dolduğunu düşünerek mucizeler tarlasının yolunu tuttu. Acele adımlarla tarlaya giderken kalbi bir duvar saatinin düzenli vuruşu gibi tiktak tiktak çarpıyordu. Pinokyo kendi kendine şöyle düşünüyordu. Ya iki bin altın yerine 300 400 altın olduysa 5000 bin altın yerine yüz bin altın bulmak da mümkün. O zaman amma da zengin olurum ha. Pinokyo hayal kura kura ilerlerken tarlasına epeyce yaklaşmıştı. Durup altınlar olmuş mu diye baktı. Ama bir şey göremedi. Altınları ektiği yere iyice yaklaştı. Yine bir şey yok. Tarlaya girdi. Tam ektiği yere baktı. Yine bir şey yok. Bunun üzerine derin bir düşünce aldı Pinokyo'yu. Ellerini cebinden çıkartarak kafasına vurdu. Kafasına dank etmişti. Tam o anda kulağının dibinde bir kahkaha gürledi. Pinokyo arkasına dönüp baktığında bir ağacın dalına konmuş bir papağanın tüylerini gagasıyla temizlediğini gördü. Kızgın bir sesle. ''Niye gülüyorsun? Tüylerimi temizleyeyim derken kafam konudumun altında kaldı da ona gülüyorum.'' Kukla hiç cevap vermeden hendeye gitti. Yine ayakkabısının tekini suyla doldurup altınların ektiği çukura su taşıdı. O bu işi yaparken ikinci bir kahkaha ortalığı çınlattı. Bu seferki birincisinden daha yüksek sesle çıkmıştı. Pinokyo öfkeli bir sesle. ''Terbiyesiz papağan, niye güldüğünü bir kere daha sorabilir miyim?'' dedi. Her söylenene inanan ve zeki kişilerin kendilerini soymasına izin veren aptalların haline gülüyorum. ''Yani beni mi kastediyorsun?'' ''Evet, seni kastediyorum, zavallı Pinokyo.'' Altınların da buğday gibi ekileceğine ve tarladan toplanacağına inanışına gülüyorum. Ben de aynı hatayı işledim bir defa. Şimdi onun cezasını çekiyorum.'' Korku ile tir tir titremeye başlayan kukla. ''Ne demek istediğini anlayamadım.'' dedi. Baba ''Sana her şeyi anlatacağım. Sen kasabaya gidince tilki ile kedi buraya geldiler. Çukura gömdüğün altınları alıp rüzgar gibi uzaklaştılar.'' Pinokyo hayretten ağzı bir karış açık kala kaldı. Papağanın sözlerine bir türlü inanamayarak elleriyle suladığı çukuru kazdı kazdı. O kadar ki neredeyse su çıkacaktı. Fakat bir şey bulamadı. Hüsrana uğrayan Pinokyo ümitsiz bir halde perinin evine giden yolu tuttu. Yağm yağmurlar sebebiyle yollar çamur olmuş, Pinokyo dizlerine kadar çamura batmıştı. Fakat bundan yılmadı. Tekrar babasına ve mavi saçlı güzel ablasına kavuşmak isteğiyle tazı gibi koşup sıçrılıyordu. Koşarken sıçrattığı çamurlarla tepeden tırnağa kadar kirlenmişti. Yolda kendi kendine şöyle diyordu: "Hoşuma ne beralar geldi. Doğrusu hepsini kendim hak ettim. İnatçı bir kuklayım çünkü. İyiliğimi isteyenlerin ve benden bin kat akılların sözüne hiç ve benden bin kat akılların sözlerini hiç sayıp kendi bildiğime gittim." Ama bu dakikadan itibaren değişmeye ve söz dinleyen bir çocuk olmaya karar verdim. Acaba babamı çok mu beklettim? Peri'nin evinde onu bulabilecek miyim? Zavallı adamcağız. Onu son görüşümün arasından epey zaman geçti. Kucaklamak ve onu öpücüye boğmak istiyorum. Benim gibi nankör, kalpsiz bir çocuk daha var mıdır acaba? Pinokyo sözlerinin burasında ansızın durdu ve müthiş bir korku içinde dört adım geriledi. Ne görmüştü acaba? İri bir yılanın yola boylu boyunca uzandığını. Derisi yeşil, gözleri kırmızıydı. Sivri kuyruğundan baca gibi duman çıkıyordu. Pinokyo güvenli bir yere doğru yürüdü. Bir hendeyin üstüne oturup yılanın yoldan çekilmesini beklemeye başladı. Bir saat bekledi, iki saat bekledi, üç saat bekledi. Fakat yılan olduğu yerden kıpırdamadı. Nihayet Pinokyo bütün cesaretini toplayarak Yılanın birkaç adım ötesine kadar geldi. Yumuşak, tatlı ve ince bir sesle. ''Affınızı dilerim Sayın Yılan Hazretleri. Biraz kenara çekilip bana geçebileceğim kadar bir yol vermeniz mümkün mü acaba?'' Sanki duvara söylemişti. Yılan hiç cevap vermedi. ''Sayın Yılan Hazretleri, eve beni bekleyen babama gittiğimi bilmenizi isterim. Uzun zamandır görmedim kendisini.'' Onun için lütfen yoluma devam etmeme müsaade eder misiniz? Bu ikinci ricasına bir cevap alacağım olmuştu ama yılan hala susuyordu. O ana kadar yaşadığı her halinden belli olan yılan hareketsiz kalmış, kas katı kesilmişti. Gözleri kapalıydı, artık kuyruğundan da duman tütmüyordu. Sevinçle ellerini oluşturan Pinokyo, gerçekten öldü mü acaba diye söylenerek üstünden karşıya atlamaya hazırlandı. Fakat tam üzerinden atlama üzereydi ki yılan kurulmuş yay gibi gerildi, korkuyla geriye çekilen Pinokyo yere düştü. Kafası çamura bulandı. Pinokyo'nun başıyla çamurları tekmelediğini gören yılanı bir gülmektir aldı. O kadar çok güldü ki kahkahalarının şiddetinden bir kan damarı çatladı. Oracıkta can verdi. Bu defa sahiden ölmüştü. Pinokyo belki akşam olmadan Peri'nin evine varabilirim ümidiyle tekrar yola çıktı. Fakat çok geçmeden karnı o kadar müthiş acıktı ki dayanamayacak hale geldi. Böğürtlen ve çitlenmek bulurum niyetiyle kendini yolun kenarındaki tarla attı Ah keşke bunu yapmasaydı. Daha birkaç adım atmıştı ki ayakları iki demir çubuğun arasına takıldı. O kadar canı yandı ki renk renk yıldızlar gözünün önünde dans etmeye başladı. Zavallı kuklacık bir tuzağa yakalanmıştı. Pinokyo ağlayıp sızlamaya başladı. Fakat görünürlerde ne bir ev ne de yoldan geçen biri olmadığı için gözyaşları sızlanmaları boşunaydı. Nihayet akşam oldu. Pinokyo hem ayaklarını kesen çubukların acısından hem de karanlıkta yapayalnız kalmış olmaktan bayılmak üzereydi. Tam bu anda yaklaşan ayak seslerini duydu. Tarla sahibi gece tarlaya gelip tavuklarını yiyen Sansar'ın kapanı tutulup tutulmadığını görmeye geliyordu. Paltosunun içinde sakladığı feneri tutup da uzakta sansar yerine çocuk bulan çiftçinin hayretini düşünün. Öfkeyle. Ah küçük hırsız dedi. Tavuklarımı çalan sendin ha. Pinokyo hıçkıra hıçkıra hayır hayır dedi. Vallahi ben çalmadım. Ben biraz böğürtlen toplamaya gelmiştim. Böğürtlen çalan tavuk da çalar. Sana öyle bir ders vereceğim ki ömrünü sonuna kadar unutamayacaksın. Çiftçi tuzağı açıp Pinokyo'yu yakasından dışarı çekti ve doğru evine getirdi. Evinin önündeki avluya varır varmaz, zavallı kuklayı hızla yere fırlattı. Ayağını boynuna dayayarak. Vakit geç, dedi. Ben yatacağım şimdi. Yarın hesaplaşırız. Bu arada sen dün ölen köpeğim yerine gece bekçiliği yapacaksın. Benim köpeğim olacaksın. Bir tasma getirerek çekince başı çıkamayacak şekilde Pinokyo'nun boynuna taktı kasma ağır bir zincirle duvara bağlanmıştı. İşini bitirince Pinokyo'ya, ''Eğer yağmur yağarsa kulübeye girersin. Sevgili köpeğimin dört senedir üstünde yattığı saman yatak kulübenin içinde. Şayet gece hırsız gelecek olursa havlayıp bana haber ver. Kulaklarını dik tut. Anladın mı?'' Çiftçi sözlerini bitirince eve girdi. Arkasından kapıyı kapattı ve kilitledi. Zavallı Pinokyo'cuk. Korku, soğuk ve açlık sebebiyle, canlıdan çok bir ölüyü andırıyordu. Yorgunluktan ve açlıktan bitkin düşen Pinokyo uyuya kaldı. İki saat kadar deliksiz uyumuştu ki, gece yarısına doğru avludan gelen ses ve fısıltılarla yerinden fırladı. Burnunun ucunu kulübenin kapısından dışarı uzattığında, kediyi andıran, kürklü, dört hayvanın bir şeyler konuşmakta olduklarını gördü. Bunlar sansardı. Sansarlardan biri, arkadaşlarını bırakarak, Külübeye yaklaştı ve alçak sesle ''İyi geceler Melampo'' dedi. Pinokyo ''Benim adım Melampo değil'' diye cevap verdi. ''Ya peki sen kimsin?'' ''Ben Pinakyo'yum.'' ''Burada ne işin var?'' ''Gece bekçiliği ediyorum.'' ''Melampo nerede?'' ''Dün sabah ölmüş.'' ''Ölmüş mü? Zavallı hayvancık ne iyiydi.'' ''Ama daha ilk bakışta senin de pek kötü bir köpek olmadığını anladım.'' Affedersiniz, ben bir köpek değilim. Köpek değil misin? O halde nesin? Ben bir kuklayım. Gecevekçiliğimi yapıyorsun. Evet, ceza olarak. O halde seninle de Melampo ile yaptığımız anlaşmayı yapalım. Memnun kalacağından şüphem yok. Ne anlaşması bu? Haftanın bir gecesi bize müsaade edeceksin. Sekiz tavuk çalıp kaçacağız. Sekiz tavuk çalıp kaçacağız. ''Bu sekiz tavuğun yedisi bizim, bir tanesi senin olacak. Biz geldiğimizde sen uyuyor numarası yapacaksın.'' ''Melampo böyle mi yapardı?'' diye sordu Pinokyo. ''Evet, onunla çok iyi geçinirdik. Anlaştık mı?'' Pinokyo sanki görürsün der gibi başını sallayarak ''Gayet iyi anlaştık'' dedi. Kendilerini güvende hisseden dört sansar kulübenin az ilerisindeki kümeslere yaklaştılar. Dişleri ve pençeleriyle kümesin tahta kapısını açıp teker teker içeriye girdiler. Fakat içeri henüz girmişlerdi ki arkalarından kapının büyük bir gürültüyle kapandığını çıktılar. Kapıyı kapatan Pinokyo idi. Daha garanti almak için önüne kocaman bir taş dayadı. Sonra havlamaya başladı. Tıpkı köpek gibi havlıyordu. Hav hav hav. Havlamayı işten çiftçi telaşla yatağından fırladı. Tüfeğini kaparak Pencereye geldi ve seslendi. Ne var? Hırsızlar geldi diye cevap verdi Pinakio. Neredeler? Kümeste. Çiftçi kümese girip sansarları yakaladı. Bir torbaya doldurdu. Sonra halinden memnun şöyle dedi. Nihayet elime düştünüz. Sizi cezalandırabilirim ama o kadar kalpsiz değilim. Sabah olunca sizi komşu köydeki hanın sahibine götürüp veririm. O derilerinizi yüzer ve sizden gayet güzel yemekler pişirir. Çiftçi Pinokyo'nun omzunu okşayarak "Ee oğlum'' dedi. ''Evine gidebilirsin, artık evet. özgürsün.'' Sonra Pinokyo'nun boynundan tasmayı çıkardı. Pinokyo tasmanın ağır yükünden kurtulur kurtulmaz tarlalardan geçerek perinin evine giden yola varıncaya kadar durmadan yürüdü. Birkaç dakika sonra küçük beyaz evin bulunduğu tarlaya gelmişti. Fakat artık küçük beyaz ev orada yoktu. Evin yerine bir mermer taş dikilmişti. Üzerinde şunlar yazılıydı. Küçük kardeşi Pinokyo kendisini bırakıp gittiği için kederinden ölen mavi saçlı güzel kız çocuğu burada yatmaktadır. Pinokyo kendini taşın üstüne attı. Sarılıp taşı binlerce defa öperek gözyaşlarıyla yıkadı. Bütün gece ağladı durdu. Sabah olduğunda artık gözlerinde yaş kalmadığı halde hala hüngür hüngür ağlıyordu. Pinokyo gözleri Pinokyo gözyaşları arasında şöyle diyordu. Küçük peri niye öldün sen? Ne olurdu senin yerine ben öleydim. Sen o kadar iyiydin. Ben ise çok kötü bir çocuğum. Ya zavallı babacığım. Nerede şimdi? Tam o sırada başının üzerinden iri bir güvercin uçuyordu. Kanatlarını gererek havadan seslendi. Orada ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Ağlıyorum. Pinokyo başını havaya kaldırdı çekedinin ucuyla gözlerini kuruladı. Arkadaşların arasında Pinokyo adında bir kukla tanıyor musun? Pinokyo birden ayağa fırlayarak hayretle. Pinokyo mu dedin? diye tekrarladı. Pinokyo benim. Bu cevap üzerine güvercin yere kondu. Gepetto'yu tanır mısın? diye sordu. Tanımaz olur muyum? Benim zavallı babacığım. Hiç tanımaz mıyım? Halen yaşıyor mu? Allah aşkına söyle yaşıyor mu? Üç gün önce sahilde görmüştüm. Ne yapıyordu sahilde? Okyanusu geçmek için kendine küçük bir kayık yapıyordu. Zavallı adamcağız. Günlerdir aramadığı yer kalmadı. Seni buralarda bulamayınca Amerika'da olabileceğini düşündü. Pinokyo nefes almadan sordu. Sahil çok uzakta mı? Bin kilometre kadar. Bin kilometre mi? O güzel güvercin benim de senin gibi güzel kanatlarım olsaydı ne iyi olurdu. Gitmek istersen ben seni götürürüm. Nasıl? Sırtıma bin. Çok ağır mısın? Hayır. Ağır değilim. Tüm kadar hafifim. Pinokyo daha fazla beklemeden güvercinin sırtına atladı. Güvercin havalandı. Birkaç dakika sonra o kadar yükselmişti ki bulutlara dokunacaklarını sandı. Ertesi sabah sahile vardılar. Güvercin Pinokyo'yu kumsala indirdi. Yaptığı iyi hareket için uzun uzun teşekkür etmesini beklemeden çabucak havalandı ve gözden kayboldu. Sahil denize bakıp bağırışan halkla doluşmuştu. Pinokyo yaşlı bir kadına. ''Ne oluyor?'' dedi. ''Oğlunu kaybetmiş zavallı bir baba. Küçük bir kayıkla dün denize açıldı. Bugün deniz kudurmuş, kayık tehlikede.'' ''Kayık nerede?'' İhtiyar kadın parmağıyla uzaktaki kayığı işaret etti. ''İşte orada, parmağımın ucuna bak.'' İşte orada, parmağımın ucuna bak. Pinokyo kadının işaret ettiği yere baktı. Sonra acı bir çığlık atı verdi. Babam, babam! Bu arada kayıp, korkunç dalgaların kucağında bir an gözden kayboldu. Sonra tekrar göründü. Pinokyo bir kayanın üstüne tırmanarak babasına ismiyle seslendi ve elleriyle, mendiliyle, şapkasıyla akla gelecek çeşitli işaretler yaptı. Çok uzakta olmasına rağmen Geppetto oğlunu tanımıştı ki, o da elini sallamaya başladı. Birden müthiş bir dalga geldi ve kayık gözden kayboldu. Tekrar suyun üstüne çıkmasını beklediler ama faydasız. Kayık bir daha görünmedi. Sahile birikmiş balıkçılar dudaklarının arasında bir dua mırıldanarak ''Zavallı adamcağız'' dediler ve sonra evlerine dönmeye başladılar. Tam bu sırada acı bir çığlık işittiler. Arkalarına baktıklarında bir çocuğun kayalardan deniz atladığını gördüler. ''Babamı kurtaracağım.'' Pinokyo tahtıdan yapılmış olduğu için batmıyor ve balık gibi yüzüyordu. Nihayet gözden kayboldu ve ondan sonra da gören olmadı. ''Balıkçılar, zavallı çocuk.'' dediler ve yine bir dua mırıldanarak yollarına devam ettiler. Pinokyo babasını kurtarmak ümidiyle bütün gece yüzdü. Sabaha karşı Pinokyo ileride upuzluğun bir kara parçası gördü. ''Bu denizin ortasında bir adaydı.'' Sahile kadar yüzmeye çalıştı ama faydasız. Nihayet şansı yağver gitti, büyük bir dalga ile havaya kaldırıldı ve kumsala savruldu. O kadar hızlı savrulmuştu ki vücudunun bütün ek yerleri çatırladı. Fakat o yine ucuz kurtuldum diyerek şükretti. Kendini kimseciklerin bulunmadığı bir adada tek başına hisseden Pinokyo öyle bir ümitsizliğe kapıldı ki neredeyse ağlamaya başlayacaktı. Fakat tam o anda sahilden biraz uzakta bir balığın yüzdüğünü gördü. Balık, başı suyun dışında kendi işiyle meşguldü. Pinokyo, ismini bilmediğinden sesini duyurmak için yüksek sesle bağırdı. ''Sayın Balık Hazretleri, sizinle biraz konuşabilir miyim?'' Bu, eşine dünyanın dört bir denizinde, ender rastlanacak derecede nazik bir Yunus'tu. Pinokyo, ''Acaba bu adada dükkan var mı? Yiyecek bir şeyler almak istiyorum.'' Fakat beni yemelerinden korkuyorum. Yunus, tabii var, dedi. Buradan az ötede bir tanesini göreceksin. Oraya gitmek için hangi yolu takip etmeliyim? Soldaki yolu izle. Bana bir şey daha söyler misiniz? Gündüz gece denizde dolaşıyorsunuz. Acaba babamın içinde bulunduğu bir kayıp gördünüz mü? Kimsenin babam? Dünyanın en tatlı babası. Ben ise dünyanın en kötü çocuğuyum. Dün gece fırtınada, dediğimiz, küçük bir kayıp batmış olacak. Ya baba Son günlerde buralardan geçen ve sularımızın temizliğini bozan Balina yutmuştur herhalde. Korkuyla titremeye başlayan Pinokyo, çok mu büyük olur? diye sordu. Balina çok mu büyük olur? diye sordu. Evet, dediğimiz. Ödü kapanpini okuyor, Allah korusun bizi diye haykırdı. Sonra aceleyle şapkasını başına geçirerek Allah'a ısmarladık dedi. Zahmetim için özür dilerim, nezaketinize de binlerce defa teşekkür ederim. Sonra Yunus'un gösterdiği yolda hızlı adımlarla ilerlemeye başladı. O kadar hızlı gidiyordu ki sanki yürümüyor koşuyordu. En ufak bir gürültüde arkasına bakıyor, her defasında... Balina'yı göreceğini sanıyordu. Yarım saatlik bir yürüyüşten sonra Çalışkanlar Köyü adında bir köye geldi. Yollar oraya buraya koşuşturan insanlarla doluydu. Herkes çalışıyor, herkes bir iş görüyordu. Bu sırada açlıktan karnı zil çalıyordu. Son 24 saattir ağzına bir lokma bir şey sokmamıştı. Şimdi ne yapacaktı? Eceb bulmanın iki çaresi vardı. Ya iş isteyecek, çalışıp kazanacaktı. Ya da... ''Bir pini veya bir lokma ekmek dilenecekti.'' Tam bu sırada güçlükle nefes alabilen bitkin bir adam belirdi yolda. Yorgun bir halde kömür yüklü iki araba çekiyordu. Pinokyo yüzünden adamın iyi bir insan olduğunu düşünerek yanına yaklaştı. Gözlerini utançla önüne eğerek alçak bir sesle ''Bana yarın piniçik sadaka verir misiniz? Açlıktan ölüyorum.'' dedi. Adam... Sana yarım değil, iki peni de veririm, diye cevap verdi. Bana yardım et, arabaları eve kadar çekeyim. Pinokyo canı sıkılmış bir sesle, şaşırdım bu teklifinize, dedi. Size şunu hatırlatayım, ben eşeğin yapacağı işi yapmaya alışık değilim. Hayatımda hiç araba çekmedim. O halde sen bilirsin, dedi adam. Eğer sahiden açlıktan ölmek üzereysen, gururundan iki güzel dilim kes. ''Ye ve hazımsızlık çekmemeye dikkat et.'' Birkaç dakika sonra omzunda bir sepet kireç taşı yüklü bir taş ustası göründü. ''Açlıktan esneyen bir küçük çocuğa yarım peni verir misiniz iyi kalpli efendi?'' Adam ''Seve seve'' dedi. ''Benimle gel, kireç taşını getir. Sana yarım değil, beş peni vereyim.'' Pinakyo itiraz etti. ''Fakat sepet çok ağır. Kendimi yormak istemiyorum.'' ''Kendini yormak istemiyorsan oğlum.'' Bol bol esnemeye bak. Belki sana bir faydası dokunur bu esnemelerin. Yarım saat içinde yoldan yirmiye yakın insan geçti. Pinokyo hepsinden yarım penis dedi. Hepsi de aynı cevabı verdi. Dilenmekten utanmıyor musun? Sokaklarda böyle aylak aylak dolaşacağına. Git kendine bir iş bul. Ve ekmek paranı çıkartmaya bak. Sonunda elinde iki su güzel bir kadın göründü. Susuzluktan yanan Pinokyo... ''Tenekenizden biraz su içebilir miyim?'' diye sordu. Kadın tenekeleri yere bırakarak ''İç oğlum'' dedi. ''İstediğin kadar iç.'' Pinokyo kana kana içti sudan. Sonra ağzını kurularken ''Susuzluğumu giderdim'' dedi. ''Ah bir de açlığımı giderebilsem.'' Bu sözleri işten iyi kalpli kadın hemencecik. ''Eğer bu tenekeleri eve taşımama yardım edersen sana bir dilim ekmek veririm.'' dedi. Pinokyo yine tenekelere bakarak ne evet ne hayır dedi. Ekmekten sonra da tatlı bir bonbon şekeri veririm. Bonbon şekerinin Pinokyo'da meydana getirdiği etki o kadar büyük oldu ki kukla daha fazla dayanamadı. Ani bir kararla sabırlı olmalıyım dedi. Tenekeleri taşıyacağım. Teneke çok ağırdı. Pinokyo elinde taşıyacak kadar kuvvetli olmadığı için Kafasında taşımak zorunda kaldı. Eve geldiklerinde kadın Pinokyo'yu bir masaya oturttu. Önüne ekmek ve bombon koydu. Pinokyo yemedi, sömürdü sanki. Midesi yıllardır içinde kimsenin oturmadığı bomboş bir apartman gibiydi. Açlığı biraz geçer geçmez Pinokyo koruyucusuna teşekkür etmek için başını masadan kaldırdı. Fakat birden ağzından bir "Oo" dedi. İyi kalpli kadın gülümseyerek ''Seni bu kadar hayrete düşüren nedir?'' dedi. Pinokyo, ''Şey, o kadar benziyorsunuz ki, bana onu hatırlatıyorsunuz. Evet, evet, sesiniz bile aynı. Gözleriniz de öyle, mavi saçlarınız var. Onun da saçları maviydi. Ooo küçük peri, söyleyin siz osunuz değil mi? Ne kadar ağladığımı bir bilseniz, ne kadar üzüldüm.'' Bu sözlerden sonra... Kendini yere, kadının ayaklarına atan Pinokyo, onun dizlerine sarılarak acı acı ağlamaya başladı. İyi kalpli kadın önce mavi saçlı peri olmadığını söyleyip durdu. Ama neticede kimliğinin anlaşıldığını öğrenince Pinokyo'ya ''Benim kim olduğumu nereden bildin?'' diye sordu. ''Sana karşı duyduğum sevgi söyledi.'' ''Hatırlar mısın? Beni bir çocuk olarak bırakmıştın. Kocaman bir kadın olarak buldun.'' Annen olacak yaşta bir kadın. Buna çok memnun oldum. Şimdi abla diyeceğime anne derim. Bunca zamandır benim de her çocuk gibi bir annem olmasını özleyip durmuştum. Fakat bu kadar kısa zamanda nasıl büyüdün? Bu bir sırdır. Bana da öğret. Ben de büyüyeyim. Bunca zamandır olduğum yerde sayıyorum. Fakat sen büyüyemezsin, dedi peri. Neden? Çünkü kuklalar büyümez. Kukla olarak doğarlar, kukla olarak yaşarlar ve kukla olarak ölürler. Ben kuklalıktan bıktım sandım? diye haykırdı Pinakya. Artık insan olmamın zamanı geldi. İnsanlığa layık olsan sen de insan olursun. Sahi mi? Bunun için ne yapmalıyım? Çok basit. İyi bir çocuk olman lazım. Söz veriyorum iyi bir çocuk olacağım. Babamı acaba babam şimdi nerede? Bilmiyorum. Acaba onu görmek ve öpmek mutluluğuna erişebilecek miyim? Zannederim erişirsin. Buna eminim. Bu cevap Pinokyo'yu o kadar sevindirdi ki Peri'nin elini yakaladı ve öpmeye başladı. Sonra başını kaldırarak sevgiyle Peri'ye baktı ve Söyle anneciğim, dedi. Öldüğün doğru değil mi? Peri gülümsedi. Öyle gibi görünüyor. Mezar taşını okuyunca ne kadar üzüldüğümü boğazımın ıçkırıklarla nasıl tıkandığını bir bilsen. Biliyorum ve bunu bildiğim için seni affediyorum. Üzüntünün samimiyetini gördüğüm, kalbinin iyi olduğunu bildiğim için seni affettim. Kötü huylar edinmiş olsalar bile iyi kalpli çocukların bir gün adam olmaları ümidi daima vardır. Onun için buraya seni aramaya geldim, senin annen olacağım sevinçle zıplamaya başladı. ''Oo ne güzel! Sözlerimi dinlemeli, her dediğimi yapmalısın. Seve seve yaparım.'' Peri sözlerine devam etti. ''Yarın'' dedi. ''Okula başlayacaksın.'' Birden Pinokyo'nun neşesi kaçtı. ''Dilediğin bir sanat veya iş öğreneceksin.'' Pinokyo'nun suratı asıldı. Peri kızgın bir seste. ''Dişlerinin arasında neler varıldanıyorsun?'' diye sordu. Kukla başını sallayarak omurdandı. Artık okula başlamanın benim için çok geç olduğunu düşünüyordum. Hayır efendim, öğrenmek için hiçbir zaman geç kalınmayacağını aklından çıkarma. Ama ben ne bir iş tutmak ne de bir sanat öğrenmek istiyorum. Neden? Çünkü çalışmak beni yoruyor. Oğlum diye söze başladı Peri. Bu şekilde konuşan insanlar sonunda kendilerini ya hapiste veya hastanede bulurlar. Bunun üzerine Pinokyo periye, Derslerime öğreneceğim, çalışacağım, bana söylediğin her şeyi yapacağım. Ama kuklalıktan gerçekten bıktım sandım. Ne pahasın olursa olsun çocuk olmak istiyorum. Bana çocuk olabileceğimi söylemiştin değil mi? Evet söylemiştim ve bu senin elinde olan bir şey. Bir gün Pinokyo okula başladı. Okula bir kuklanın geldiğini gören çocukların halini bir göz önüne getirin. Bitmek tükenmek bilmeyen bir gülmedir başladı. Ona yapmadıkları oyunu bırakmadılar. Çocuklardan biri şapkasını kaptı, öbürü arkasından ceketini çekti, bir üçüncüsü tam burnunun altına mürekkeple bıyık kondurmak istedi. Bir başkası da ayaklarını ve kollarını bağlayarak oynatmaya kalktı. Bir zaman Pinokyo aldırmamaya ve elinden geldiği kadar iyi davranmaya çalıştı. Ama sonunda sabrı tükendi, alay eden ve şaka yapanlara öfkeli bir sesle. Haberiniz olsun," dedi. "Buraya sizin alayınızı almaya gelmedim. Ben herkese saygı gösteriyorum. Herkesin de buna saygılı olmasını isterim." Kahkadan kırılan küçük haşarılar, "İyi konuştun övüngen," dediler. Tıpkı kitap gibi. İçlerinden biri, en saygısızı, elini uzatıp Pinokyo'nun burnunu tutmak istedi. Fakat Pinokyo ondan önce davranıp masanın altından çocuğa bir çerme taktı. Çocuk acıyan dizini tutarak Of dizim dedi. Ne taş gibi oyan varmış. Bunu Pinokyo'ya el şakası yapmaya kalkan bir çocuğun çığlığı karıştı. Of anıma da kuvvetli dirseğin varmış. Karnımı deşiyordun. Pinokyo aynı şekilde okuldaki bütün çocukları sıra yandan geçirmek zorunda kaldı. Sonra hepsiyle arkadaş oldu. Hepsi onu sevmişti. Dikkatli ders dinlediğini, çalışkan ve zeki olduğunu gören öğretmeni bile Pinokyo'dan hoşlanmıştı. Pinokyo her zaman öğretmenden önce sınıfa giriyor, ders bitince sınıftan en geç o çıkıyordu. Çok arkadaş edinmişti. Bunların arasında ders çalışmayan ve yaramazlıklarıyla meşhur birçok haşarı çocuk vardı. Öğretmen her gün onu bu arkadaşları yüzünden ikaz ediyordu. Dikkat et Pinokyo! Bu haylaz arkadaşların er geç senin bütün gayretlerini ve çalışmalarını sıfıra indirecek. Ve belki de başına büyük bir felaket gelmesine sebep olacak. Bu sözlere Pinokyo omuz silkerek, korkulacak bir şey yok diye cevap verirdi. Bir gün Pinokyo okula giderken birkaç arkadaşına rastladı. Çocuklar yanına gelerek, duydun mu? dediler. Hayır, denizde daha kadar kocaman bir balina görmüşler. Sahi mi? Babam olduğumda görülen balina olmasın sakın. Biz onu görmeye gidiyoruz. Sen de gelir misin? Gelemem. Ben okula gidiyorum. Okul kaçmıyor ya yarın gidersin. Öğretmen kızmaz mı? Kızarsa kızsın. Ya annem. Kötü çocuklardan biri atıldı. Annenin aklı erer mi Pinokyo? Balinayı mutlaka görmem lazım. Ama şimdi değil. Dersten sonra gideceğim. İçlerinden biri. Oca budala!'' diye bağırdı. ''Balina seni bekler mi? Buradan bıkar dıkmaz başka yere gider ve sen de geç kalır göremezsin.'' ''O halde gidiyoruz!'' diye bağırdı Pinokyo. Pinokyo'nun bu işaret üzerine çocuklar çanta kitap ve defterlerini koltuklarının altına sıkıştırıp tarlalardan koşmaya başladılar. Pinokyo hep başta gidiyordu. Sahile vardığında Pinokyo denize baktı fakat balinaya benzer bir şey göremedi.'' Arkasından gelen arkadaşına dönerek sordu. Balina nerede? Çocuklardan biri gülerek. Kahvaltıya gitmiştir, dedi. Bir başkası daha fazla gülerek. Belki de uykusu gelmiş, biraz şekerleme yapıyordur. Saçma cevapları ve pişmiş kelle gibi sırıtmaları karşısında Pinokyo, arkadaşlarının kendisiyle alay ettiklerini ve yalan uydurduklarını sezdi. Buna fena halde içerleyerek şöyle dedi. Balina hikayesini uydurmakla... Çok mu eğlendiniz? Küçük haylazlar koro halinde. Oo, ne kadar eğlendik bilsen diye bağırıştılar. Peki elinize ne geçti? Sana dersi kaçırttık ve seni bizimle gelmen için kandırdık. Ben çok çalışıyorsam bundan size ne? Bize çok şey var. Sen o kadar çalışınca biz öğretmenin gözünden düşüyoruz. Niye? Çocuklar. Çünkü çalışkanlar. ''Bizim gibi tembelleri küçük düşürür. Bu da kötü. Sonuçta bizim de gururumuz var.'' ''Peki sizi memnun etmek için ne yapayım?'' ''Bizim yaptığımızı yap. Okuldan, derslerden, öğretmenlerden nefret et.'' ''Ya derslerime çalışmaya devam edecek olursam?'' İçlerinden en iri yapılısı meydan okuyan bir sesle ''Oh Pinokyo!'' diye bağırdı. ''Hiçbir bakımdan, hiçbirimizden üstün durumda değilsin. Gelip bize kar kargalık taslama.'' ''Sen bizden korkmuyorsan biz senden hiç korkmuyoruz. Unutma, yediye karşı teksin.'' Pinokyo bir kahkaha attı. ''Yedi sinek ölüsüne karşı bir kişi.'' ''Hele bakın, bize sinek ölüsü.'' dedi. ''Pinokyo, özür dile, yoksa kötü olur.'' Pinokyo alayla elini burnuna yaklaştırdı, baş parmağına değdirerek kukriku dedi. ''Pinokyo senin için kötü olur.'' Kukriku. ''Şimdi kuyu anlarsın.'' diyerek çocukların en cüsürü ortaya çıktı. ''Yiyeceğin daya iyice sakla da akşam yemeğinde de ye.'' Bu sözlerden sonra yumruğunu Pinokyo'nun kafasına indirdi. Cevabını alması uzun sürmedi. Pinokyo yumruğu hemen iade etti. Bir an içinde kavga büyüdü ve şiddetlendi. Pinokyo ile başa çıkamayacağını anlayan çocuklar başka silahlara başvurdular. Okul çantalarının askılarını uzatarak Pinokyo'ya savurmaya başladılar. Ders kitapları üstüne atıldı. Fakat Pinokyo tetikteydi. Her defasında tam zamanında eğilip kitapların başının üstünden uçup denize dökülmesini sağladı. Çantalarında kitap kalmayan çocuklar bu sırada kumların üzerinde duran Pinokyo'nun çantasını gördüler. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen kısa bir zaman içinde içindekileri boşalttılar. Kitapların arasında ciltli, kalın bir kitap vardı. Aritmetik problemleri kitabıydı. ''Artık büyüklüğünü siz tahmin edin.'' Çocuklardan biri bu cildi kavradı, Pinokyo'nun kafasına nişan alarak olanca gücüyle fırlattı. Fakat kitap, Pinokyo'nun yerine kendi arkadaşlarından birinin kulağına çarptı. Çocuk kireç gibi bembeyaz oldu ve ancak ''Oh anneciğim, ölüyorum, imdat!'' diyebildi. Sonra boylu boyunca yere yıkıldı. Öldüğünü zannederek çocuklar bacaklarının bütün hızıyla kaçmaya başladılar.'' Ve birkaç dakika içinde gözden kayboldular. Fakat Pinokyo olduğu yerde duruyordu. Bununla beraber korku ve üzüntüden ölü gibi olmuştu. Hemen koşup mendilini deniz suyuna soktu ve zavallı arkadaşının kulağını ıslatmaya başladı. Ümitsiz bir sesle arkadaşının ismini tekrarlayarak. ''Öğren, benim zavallı arkadaşım.'' diyordu. ''Gözlerini aç, bana bak, niye cevap vermiyorsun? Ben yapmadım, vallahi ben yapmadım.'' İnan bana, seni yaralayan ben değilim. Aç gözlerini. Sen böyle gözlerini kapatırsan ben de ölürüm. Ne yapacağım? Nasıl eve döneceğim? İyi kalpli annemin yanına artık ne yüzle gidebilirim? Aptallık ettim. Onları dinlemedim. Dinler gibi yaptım. Sonra yine kendi bildiğimi okudum. Pinokyo ağlayıp sızlamaya, yumruklarıyla başını döverek arkadaşının ismini tekrarlamaya başladı. Ahsızın arkasında yaklaşan ayak seslerini duydu. Dönüp baktığında iki polisle karşılaştı. Pinokyo'ya yere eğilmiş ne yapıyorsun burada?'' diye sordular. ''Okul arkadaşıma yardım ediyorum.'' ''Yaralı mı?'' ''Öyle gibi.'' Polislerden biri eğilip övceni yakından inceledi. ''Bu çocuk yaralı kim yaptı?'' Pinokyo korkuyla ''Ben yapmadım.'' dedi. ''Eğer sen yapmadınsa söyle yapan kim?'' ''Ben değil.'' Diye tekrarladı Pinokyo. Bunu ne ile yaraladılar? Pinokyo yerden ciltli kitabı aldı ve polise gösterdi. İşte bununla. Bu kitap kime ait? Bana. Yeter, daha fazla soruya lüzum yok. Bizimle gelemem. Fakat ben... Sana bizimle gel dedim. Ama ben suçsuzum. Bizimle geleceksin. Gitmeden önce polisler, o sırada yakından geçmekte olan balıkçılara seslendiler ve... Bu yaralı çocuğu size teslim ediyoruz, dediler. Alıp onu evinize götürün ve iyi bakın, yarın geliriz. Sonra Pinokyo'yu aralarına aldılar, emredici bir sesle. Marş marş, dediler. İleri, çabuk yürü, yoksa fena olur. Pinokyo, ikinci bir emri beklemeden köye, köye giden yolda ilerlemeye başladı. Fakat zavallı çocuk nerede olduğundan habersizdi, rüya gördüğünü sanıyordu. Ne korkunç bir rüya. Ve bu arada kalbi çatlayacakmış gibi hızla atıyordu. İki polisin arasında Peri'nin evinin önünden geçeceklerini sanmıştı. Oradan geçmektense ölmeye razıydı. Köye girmek üzereydiler ki bir rüzgar çıktı. Pinokyo'nun şapkasını uçurarak on metre öteye götürdü. Pinokyo polislerden izin istedi. ''Müsaade eder misiniz gidip şapkamı alayım?'' dedi. Dedi. ''Git al ama elini çabuk tut.'' koşup şakkasını aldı. Fakat kafasına giyeceğine dişlerinin arasına aldı ve olanca hızıyla sahile doğru koşmaya başladı. Polisler Pinokyo'ya yetişmenin güç olacağını anlayınca yarışlarda birincilik kazanan bir köpeği peşine taktılar. Pinokyo koştu, köpek koştu. Tabii köpek Pinokyo'dan daha hızlı koşuyordu. Bu ümitsiz yarışta bir an geldi ki artık Pinokyo bütün ümidini kesmişti. Halidora adında köpek Hızlı koştuğu için yanı başına yaklaştı. Kumsala varır varmaz Pinokyo bir sıçrayı sıçradı ki doğru suya düştü. Aksine Alidora durmak istemişti fakat hızını alamadığı için suya yuvarlandı. Talihsiz köpek yüzme bilmiyordu. Pençeleriyle suyun üstünde durmak için çabalıyor fakat çabaladıkça daha fazla suya batıyordu. Suyun yüzünde belirdiğinde gözleri dehşetle dört dönüyordu. Acıyla havladı. ''Boğuluyorum, boğuluyorum.'' Pinokyo uzaktan, ''Boğul.'' dedi. ''Bana yardım et Pinokyo, ne olur kurtar ölümden.'' Bu imdat çağrısı üzerine gayet iyi bir kalbe sahip olan Pinokyo'nun içi burkuldu. Köpeğe dönerek, ''Seni kurtarırsam bir daha benim başıma bela olmayacağına ve peşimden gelmeyeceğine söz verir misin?'' ''Söz veririm, söz veririm. Allah aşkına acı. Bir dakika daha gecikirsem boğulacağım.'' Pinokyo çekinir gibi oldu. Fakat babasının iyiliğin hiçbir zaman kaybolmayacağını söyleyişi aklına geldi. Alidora'ya doğru yüzdü, iki eliyle kuyruğundan tuttu. Sahildeki kumların üstüne çekti ve ölümden kurtardı. Zavallı köpeğin ayakta duracak hali yoktu. İstemeyerek o kadar fazla tuzlu su yutmuştu ki balon gibi şişmişti. Bununla beraber Pinokyo ne olur ne olmaz düşüncesiyle suya atladı. Sahilden biraz uzaklaşınca kurtardığı arkadaşına seslendi. Allah'a ısmarladık Alidora. Sana iyi yolculuklar. Evdekilerin hepsi selam söyle. Güle güle Pinokyo. Hayatımı kurtardığın için binlerce teşekkür. Bana büyük iyilikte bulundun. Pinokyo kıyıyı izleyerek yüzmeye başladı. Sonunda tehlikesiz bir yere vardığını düşündü. Sahile bir göz attığında kayaların arasında... Kapısında duman tüten bir mağara gördü. Kendi kendine, mağarada ateş olmalı, diye mırıldandı. Daha iyi ya, şimdi gider üstümü başımı kuruturum. Pinokyo kayalara doğru yüzdü. Fakat tam sahile çıkacağı sırada suyun içinde bir şeyin kendini havaya kaldırmakta olduğunu hissetti. Kaçmaya çalıştı ama faydasız, geç kalmıştı. Şaşkınlık içinde kendini kurtulmak için çabalayan çeşitli irilikteki balıklarla birlikte, Büyük bir ağda buldu. Bu anda bir balıkçı mağaradan çıktı. Çirkin, o kadar çirkin bir adamdı ki deniz canavarına benziyordu. Ağı denizden çekince memnuniyet dolu bir sesle bağırdı. Ne güzel, bugün yine kendime güzel bir balık ziyafeti çekeceğim. Pinokyo biraz cesaretini toplar gibi oldu. Kendi kendine. Allah'tan balık değilim. İçi balık dolu ağ, karanlık ve dumanlı mağaraya getirildi. Balıkçı, ''Şimdi tuttuğumuz balıklara bir göz atayım.'' diyerek iri elleriyle ağı araladı. Kürek kadar kocaman elleriyle bir avuç balık çıkardı. Avucundaki balıkları burnuna götürerek kokladı. ''Bu balıklar güzel.'' dedi. Sonra balıkları yanı başında duran içi boş bir kovaya attı. Aynı hareketleri birçok kereler tekrarladı. Her seferinde ağzı sulanarak kendi kendine mırıldanıyordu. Sonunda ağda bir Pinokyo kaldı. Balıkçı onu da ağdan çekip çıkarır çıkarmaz yeşil gözleri taşı gibi açıldı. Dehşet içinde haykırdı. Bu ne biçim balık? Şimdiye kadar buna benzer bir balık yediğimi hatırlamıyorum. Pinokyo'yu tekrar dikkatle süzdü. Baştan tırnağa kadar iyice inceledikten sonra ''Anladım'' dedi. ''Bu istokoz olacak.'' İstokoza benzetilmekten boşlanmayan Pinokyo öfkeli bir sesle İstikoz ha, diye bağırdı. Bana istikoz mu diyorsun? Ben istikoz değil, kuklayım. Balıkçı hayretle, kukla mı, dedi. Doğrusunu istersen, kukladan balık olduğunu hiç duymamıştım. Ne olursa olsun seni afiyetle yiyeceğim. Beni yiyecek misin? Lütfen kafana sok, ben balık değilim. Balıkçı, öylesine öyle, dedi. Sen konuşan zeki bir balık olduğun için. ''Sana layık olduğun muameleyi göstereceğim.'' Neymiş o layık olduğun muamele?'' ''Sana ne şekilde pişmekten hoşlandığını soracağım.'' ''Tavada kızartılmak mı? Yoksa domates suyunda pişirilmek mi istersin?'' Pinokyo, ''Doğrusu serbest kalıp evime dönmek isterim.'' dedi. ''Şaka etme, bu sularda öyle sık sık kukla balık yakalanmaz.'' ''Neyse bana bırak, seni tavada kızartayım.'' Öbür balıklarla birlikte çok hoşuna gider. Bu sözleri duyan Pinokyo, bağırıp çağırmaya, yalvarıp yakarmaya başladı. Hıçkıra hıçkıra, ah keşke okula gitmiş olsaydım, diye inledi. Arkadaşlarıma uydum, şimdi onun cezasını çekiyorum. Sonra yerde yılan gibi kıvrılmaya, yeşil balıkçıdan kurtulmak için akla gelebilecek her türlü çareyi denemeye kalkıştı. Ama faydasızdı. Balıkçı uzun bir ot alıp, Pinokyo'nun el ve ayaklarını sıkıca bağladı. Sonra diğer balıkların yanına kovaya attı. Daha sonra içi un dolu tahta bir kaseden avucunu aldığı unla balıkları teker teker unladı. Bu iş bitince kızartmaya başladı. Balıklar sırayla tavada zıpladılar. Sonunda sıra Pinokyo'ya geldi. Artık ölmek üzere olduğunu görünce o kadar çok korktu ki ve o kadar çok titredi ki bağırıp çağırmaya ne nefesi ne de sesi kalmıştı. Zavallı çocuk, üzüntülü bakışlarını hiç de oralı olmadan kendini güzelce unlayan yeşil balıkçıya dikmişti. Unlanması biten Pinokyo, alçı bir kuklaya andırıyordu. Yeşil balıkçı, tam Pinokyo'yu kafasından tutmuş tavaya atacaktı ki, balıkların kokusuyla büyülenmiş kocaman bir köpek mağaranın kapısından içeri girdi. Balıkçı, unlanmış kuklayı havada sallayarak defol diye haykırdı. Fakat kurt gibi aç köpek, ''Bana bir lokma balık ver, seni rahat bırakayım.'' der gibi kuyruğunu oynatmaya başladı. Balıkçı öfkeyle ''Sonra defol diyorum.'' diye tekrarladı. Sonra tekme atmak için bacağını gerdi. Fakat köpek gerçekten aç olduğu için azarlanmaya, kovulmaya aldırmıyor, uluyarak aç olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Tam bu sırada mağarada çok ince bir ses işitildi. ''Kurtar beni Alidora, beni kurtarmazsan tavada kızaracağım.'' Köpek Pinokyo'nun sesini tanıdı ve hayretler içinde sesin balıkçının elinde tuttuğu unlanmış şeyden geldiğini fark etti. Havaya bir sıçradı, Pinokyo'yu balıkçının elinden kaptı. Canını acıtmamak için dişlerinin arasında şefkatle tuttu ve bir anda mağaradan yıldırım gibi kaçtı. Balıkçı yemek için bu kadar sabırsızlandığı balığın elden gittiğini görünce köpeğin arkasından koşmaya başladı. Fakat daha birkaç adım ilerlemişti ki öksürüğü tuttu ve vazgeçti. Halidora köye giden yola varınca arkadaşı Pinokyo'yu yavaşça yere indirdi. ''Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum'' dedi Pinokyo. ''Teşekkür etmene gerek yok'' diye cevap verdi köpek. ''Sen benim hayatımı kurtarmıştın ben de senin hayatını kurtardım ödeştik. Bu dünyada hepimiz birbirimize yardım etmeliyiz.'' Peki ama senin mağarada ne işin vardı? Kumsalda uzanmış ölü gibi yatıyordum. Rüzgar burnuma kızarmış balık kokusu getirdi. Bu koku açlığımı kabarttı. Kokuyu ta ben mağaraya vardım. Eğer bir dakika geç kalaymışım. Alidora sağ elinin pençesini gülerek kuklaya uzattı. Candan el sıkıştılar ve ayrıldılar. Köpek evinin yolunu tuttu. Pinokyo'da yapayalnız kalınca biraz ileride bir kulübeye doğru ilerledi. Bahçede güneşlenen ihtiyara, ''İyi kalpli efendi, Orjan adında yaralı bir çocuktan bahsedildiğini işittiniz mi?'' diye sordu. Çocuğu balıkçılar bu gördüğün kulübeye getirmişlerdi. Şimdi Pinokyo üzüntü ve telaşla ihtiyarın sözünü kesti. ''Hayır, iyileşip evine.'' Çocuğu balıkçılar bu gördüğün kulübeye getirmişlerdi. İyileşip evine döndü. Pinokyo sevinçle zıplamaya başladı. ''Doğru mu söylüyorsun?'' Yaşıyor. Demek ki yarası ağır değilmiş. Yarası ağır ve öldürücü olabilirdi. Attıkları ciltli kocaman bir kitap tam kulağına rastlamış. Kim atmış acaba? Okul arkadaşlarından biri. İsmi Pinokyo. Pinokyo hiç haberi yokmuş gibi. Kimmiş bu Pinokyo? Diye sordu. Kötü, hiçbir işe yaramayan bir serseri olduğunu söylüyorlar. Yalancılar, yalancılar. Ne o? Sen Pinokyo'yu tanıyor musun yoksa? Uzaktan. Peki sen onun hakkında ne düşünüyorsun? Bence iyi bir çocuk. Ailesine ve babasına saygılı. Her zaman bir şeyler öğrenmek isteyen iyi bir çocuk. Kukla bu yalanları atarken birden eli burnuna gitti. Ve burnunun bir misli uzamış olduğunu fark etti. Ödü patlayan Pinokyo bağırmaya başladı. Söylediklerime inanmayın. Ben Pinokyo'yu çok iyi tanırım. Sizi temin ederim ki gerçekten kötü, serseri ve asi. Okula gideceği yerde arkadaşlarına uyup eğlenceye koşan biridir o. Sözleri henüz bitmeden burnu küçüldü ve eskisi kadar kaldı. Pinokyo oradan ayrılarak Peri'nin evine gitmek üzere yola çıktı. Köye vardığında akşam olmuştu. Her taraf karanlıktı, fırtına vardı ve bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Pinokyo Peri'nin evine ilerledi. Kapıyı çalıp içeri girmeyi düşünüyordu. Fakat tam kapıya geldiğinde cesaretini kaybetti. Kapıyı çalacağına 20 adım öteye kaçtı. Bir defa daha kapıya yaklaştı ama bir türlü karar veremiyordu. Üçüncü defa kapıya geldi. Hala cesaret edemiyordu. Dördüncüsünde yavaşça tokmağı tuttu ve bıraktı. Bekledi, bekledi. Nihayet aradan yarım saat geçtikten sonra yukarı katta bir pencere açıldı. Peri'nin evi dört katlıydı. Kafasında kocaman bir fenerle bir salyangoz göründü. ''Gecenin bu saatinde gelen kim?'' Pinokyo, ''Peri evde mi?'' diye sordu. ''Peri uyuyor, rahatsız edilmek de istemiyor. Sen kimsin?'' ''Ben Pinokyo'yum.'' ''Pinokyo kim?'' ''Peri'nin yanındaki kukla.'' Salyangoz, ''Aa anladım şimdi.'' dedi. ''Bekle.'' ''Şimdi gelir açarım kapıyı.'' ''Çabuk ol, soğuktan donacağım.'' ''Ben salyangozum, salyangozlar hiçbir zaman çabuk olamazlar.'' Bir saat geçti, iki saat geçti, kapı hala açılmadı. Pinokyo kapıyı bir defa daha hızlı çaldı. Bunun üzerine üçüncü kattaki pencerelerden biri açıldı ve aynı salyangoz göründü. Pinokyo sokaktan ''Güzel salyangoz'' dedi. İki saattir bekliyorum. Böyle bir gecede iki saat iki yıl kadar uzun geliyor. Çabuk ol. Salyangoz sakin bir sesle. Ben salyangozum ve salyangozlar hiçbir zaman çabuk olamazlar. Ve tekrar cam kapandı. Az sonra saat gece yarısını biri sonra 2'ye vurdu. Kapı hala açılmamıştı. Artık iyice sabre tükenen Pinokyo kapının tokmağını kavradı ve hızla vurmaya hazırlandı. Demirden yapılmış olan tokmak bir anda bir yılan balığı oluverdi. Pinokyo'nun avucunda kayarak yağmurun meydana getirdiği derede gözden kayboldu. Pinokyo öfkeden deli gibi olmuştu. ''Ya öyle mi? Madem ki tokmak kayboldu, ben de kapıya olanca gücümle tekmelerim.'' Bu sözlerden sonra birkaç adım gerileyerek kapıya kuvvetli bir tekme indirdi. O kadar hızlı vurmuştu ki ayağı kapıya saplandı, tekrar geri çekmek istediğinde... Çekiçle çivilenmiş gibi çakıla kaldı. Ertesi sabah nihayet kapı açıldı. Salyangoz dördüncü kattan aşağıya tam dokuz saatte inebilmişti. Hareketlerinin ne kadar yavaş olduğu açıkça görülüyordu. Gülerek kuklaya sordu. Ayağını kapıya saklamış. Ne yapıyorsun? Kaza oldu. Ne olur güzel salyangoz. Beni kurtarmaya çalış. Bu marangoz işi... Ben ise marangozluktan hiç anlamam. Periye benim için rica et. Peri uyuyor, kalkmaz şimdi. Bütün gün böyle kapıya çivili gibi ne yapacağım peki? Yoldan geçen karıncaları sayarak eğleneceksin. Bari yiyecek bir şey getir, açlıktan ölüyorum. Olur, dedi salyangoz. Hemen getiririm. Gerçekten de üç buçuk saat sonra başında gümüş bir tepsiyle geri döndü. Tepside bir somun, bir kızarmış piliç vardı. Bu kahvaltıyı peri gönderdi, dedi Salyangos. Kukla tepsideki yiyecekleri görünce iyileşir gibi oldu. Fakat yemeğe kalkışınca ekmeğin fıçıdan, tavuğun kartondan ve yemişlerin de taştan yapılmış olduğunu gördü. Ağlamak istedi. Canı sıkılarak tepsinin üstündekileri fırlatıp atmak istedi. Fakat tam bu sırada açlık veya yorgunluktan bayıldı. Ayıldığı zaman kendini bir divanda yatıyor buldu. Peri de başının ucundaydı. Seni bir kere daha affedeceğim dedi Peri. Fakat üçüncü defa kötü bir harekette bulunursan affetmem. Pinokyo artık iyi olmaya, derslerine çalışmaya son bir defa daha söz verdi. Ve sözünde de durdu. Tatilden önce yapılan sınavlarda okul birincisi oldu. Hareketleri o kadar takdir edildi ki Buna pek memnun olan peri, "Yarın istediğin olacak." dedi. "Yarın artık kuklalıktan kurtulacak ve bir çocuk olacaksın." Pinokyo bu habere çok sevindi. Ertesi gün bütün okul arkadaşları, perinin evinde verdiği kahvaltıya mutlu olayı kutlamaya davet edildiler. Pinokyo, gidip arkadaşlarını çağırmak için periden izin istedi. "İstiyorsan git." dedi peri. "Fakat hava kararmadan eve dön." Kukla hoplayıp zıplayarak kendisini annelik eden periden ayrıldı. Bir saat dolmadan bütün arkadaşlarını davet etmişti. Kimi sevinçle karşılamış, kimi biraz naz etmişti önce. Fakat kızarmış tereyağlı ekmekleri, kahve ve sütü duyunca ''Seni memnun etmek için geleceğiz'' dediler. Pinokyo'nun okul arkadaşları arasında çok sevdiği bir çocuk vardı, Romeo. Fakat yeni yakılmış bir fener gibi pırıl pırıl, Görünüşü zayıf olması sebebiyle herkes ona monfitili derdi. Monfitili okulun en yaramaz ve en tembel öğrencisiydi. Fakat Pinokyo onu yine de severdi. Bir defa davet etmişti. Davet etmek için evine gitti. Ama evde bulamadı. Bir daha gitti. Yine boşuna. Acaba nerede bulabilirdi? Oraya, buraya, her yere baktı. Ve sonunda onu bir çiftçinin kulübesinin... Balkonumda gizlenmiş buldu. Pinokyo yanına gelerek, ''Orada ne yapıyorsun?'' dedi. ''Vaktin gelmesini bekliyorum. Yola çıkacağım.'' ''Ne? Nereye gidiyorsun?'' ''Uzak, çok çok uzaklara gidiyorum.'' ''Üç defa size gittim, seni aradım.'' ''Ne istiyorsun benden?'' ''Aa, sen duymadın mı?'' ''Ne oldu?'' ''Yarın kuklalıktan kurtulup, ben de herkes gibi...'' Akıllı bir çocuk olacağım. Senin adına sevindim. Bunun için yarın seni de bize kahvaltıya çağırıyorum. Sana bu gece yola çıkacağımı söyledim. Saat kaçta gidiyorsun? Az sonra. Nereye gidiyorsun? Uzağa gidiyorum. İsmi ne? Ahmaklar ülkesi deniyor. Sen de gelsene. Ben mi? Asla. Pinokyo, inan bana. Eğer gelmezsen... Sonra pişman olursun. Bizim gibi çocuklar için bundan güzel yer mi olur? Ne okul var, ne öğretmen, ne de kitap. Orada kimse çalışmıyor. Peki ama bu ahmaklar ülkesinde günler nasıl geçiyor? Sabahtan gece yarısına kadar oyun ve eğlenceyle. Hmm diye mırıldandı Pinokyo. E nasıl benimle geliyor musun? Hayır hayır. ''Periye iyi bir çocuk olmaya söz verdim. Sözümde durmalıyım. Eve dönmeliyim. Sana iyi yolculuklar. Bu kadar aceleyle nereye gidiyorsun?'' ''Eve.'' Peri güneş batmadan dönmemi söyledi. ''İki dakikacık daha dur. Ne olur?'' ''Geç kalırım sonra.'' ''İki dakikacık canım.'' ''Peri kızar, azarlarsa?'' ''Bırak azarlasın.'' ''Sen ne yapacaksın? Yalnız mı gideceksin?'' Yalnız mı? Yüzden fazla çocuğuz. Peki yaya mı gidiyorsunuz? Biraz sonra geçecek bir posta arabası. Beni alıp yoluna devam edecek. Araba şimdi geçse ne iyi olurdu? Niye? Sizin hareketinizi görürdüm. Biraz daha bekle de gör. Olmaz. Eve gitmem lazım. İki dakika daha bekle. Pinokyo Okulu olmadığından iyice emin misin?" diye sordu Pinokyo. "Değil okul, gölgesi bile yok." Ağzı sulanmaya başlayan Pinokyo, "Ne güzel, ne güzel!" dedi. "O halde niye sen de gelmiyorsun?" "Periye uslu bir çocuk olacağıma dair söz verdim." "O halde hoşça kal. Eğer yolda görürsen okuldaki arkadaşlarımın hepsine selam söyle." "Ne zaman yola çıkıyorsun?" Az sonra. Ne yazık, eğer bir saat sonra gitseydin, beklerdim seni. Peki ya peri? Zaten geç oldu. Bir saat erken, bir saat geç gitmişim. Ne fark eder? Zavallı Pinokyo, Yoperi kızar azarlarsa? Sabırlı olmalıyım, ne yapayım azarlasın. Bu arada akşam olmuş, ortalık iyice kararmıştı. Ansızın uzakta, gittikçe yaklaşan bir ışık belirdi. Konuşmalar, davul sesleri işittiler. Fakat sesler o kadar uzaktan geliyordu ki sanki sivrisinek vızıldıyordu. Mum fitili yerinden fırlayarak, ''Geliyor!'' diye bağırdı. Pinokyo fısıltı halinde, ''Ne var?'' diye sordu. ''Posta arabası beni almaya geliyor.'' ''İyi, ama bahsettiğin ülkede çocukların hiç çalışmadığı doğru mu?'' ''Tabii, tamamen doğru. Ne hoş?'' Nihayet araba geldi. Hepsi aynı irlikte, fakat çeşitli renklerde 12 çift eşek çekiyordu arabayı. Kimi boz, kimi beyaz, kimi kara, kimi de sarı ve mavi çizgili eşek. Araba gerçekten de 8 ile 12 yaş arasındaki çocuklarla balık istifi gibi tıklım tıklım dolmuştu. Üst üste birbirine yapışık gibi olduklarından çok güç nefes alıyorlardı. Ama kimse halinden şikayet etmiyordu. Birkaç saat sonra okulsuz, öğretmensiz, kitapsız, derssiz bir ülkede olacakları tesellisi onlara ne yorgunluklarını, ne rahatsızlıklarını, ne açlık ve susuzluklarını, ne de uykusuzluklarını hatırlatıyordu. Araba durur durmaz arabacı mum fitiline dönerek sordu. Söyle evladım, sen de bu mutlu ülkeye gitmek istiyor musun? Tabii istiyorum. Arabacı tatlı bir sesle Pinokyo'ya. Ya sen evladım? Dedi. Ne yapmak niyetindesin? Bizimle geliyor musun? Yoksa burada mı kalıyorsun? Pinokyo, burada kalıyorum, dedi. Ben eve gideceğim. Derslerime çalışıp okulda iyi bir insan olacağım. Bütün terbiyeli çocuklar gibi. İyi, olur, mum fitili. Pinokyo, diye bağırdı. Beni dinle, bizimle gel. Bak nasıl eğleneceğiz. Olmaz, olmaz. Önce birkaç çocuk... Gel, bak nasıl eğleneceğiz diye bağırdılar. Sonra bütün çocuklar koru halinde bağırıştılar. Bizimle gel, bak nasıl eğleneceğiz. Pinokyo, sizinle gelecek olursam iyi kalpli peri ne der? Böyle üzücü şeylerle kafanı yorma. Pinokyo cevap vermedi. Ama esnedi. Bir daha esnedi. Üçüncü bir defa daha esnedi. Sonra, ben de geliyorum, biraz yer açın dedi. Arabacı, ''İçerisi dolu, fakat sana kendi yerimi vereceğim. Seni nasıl iyi karşıladığımızı anla.'' Pinokyo bindi ve araba hareket etti. Eşekler dört nala koşarak arabayı taş yollardan çekerken kukla incecik bir sesin kulağına bir şeyler fısıldadığını duyar gibi oldu. Allah ahmak, yine kendi bildiğine gidiyorsun ama cezasını çekeceksin.'' Pinokyo korktu. Dört bir tarafına bakarak sesin geldiği yeri bulmak istedi. Fakat bir şey göremedi. Ertesi sabah şafak sökerken ahmaklar ülkesine vardılar. Dünyanın hiçbir memleketine benzemeyen bir yerdi burası. Halkın hepsini çocuklar oluşturuyordu. En büyükleri 14, en küçükleri 8 yaşında çocuklar. Sokaklar bağırıp çağırmalarla o kadar gürültülüydü ki bu gürültü de kimin olsa başı dönerdi. Her tarafta. Grup grup çocuklar göze çarpıyordu. Kimi cevizle, kimi topla oynuyordu. Kimi bisiklete, kimi tahta ata biniyordu. Kalabalık bir grup saklambaç, başka bir grupta kovalamaca oynuyordu. Pinokyo, mum fitili ve arabayla gelen bütün çocuklar köye henüz ayak atmışlardı ki kendilerini büyük bir kalabalığın ortasında buldular. Bitmek bilmeyen oyun, çeşitli eğlencelerin arasında saatler, günler, haftalar, Yıldır... haftalar Yıldırım hızıyla gelip geçti. Bitmek bilmeyen oyun çeşitli eğlencelerin arasında saatler, günler, haftalar yıldırım hızıyla gelip geçti. Pinokyo mum fitiline ne zaman rastlasa, ''Oh ne hoş hayat!'' diyordu. Öbürü, ''Nasıl? Yalan mı söylemişim? Bir de gelmek istememiştin. Eğer şu anda kitapların ve okulun sıkıcılığından uzaktaysan...'' Bunu bana ve seni kandırışıma borçlusun. Haklısın Mumfitili. eğer şimdi mutlu bir çocuksam bütün bunu sana borçluyum. Bu boş hayat tam beş ay devam etti. Her günü oyun ve çeşitli eğlencelerle geçti. Ne okul ne de kitap geldi hatırlarına. Pinokyo bir sabah uyandığında hiç de hoş olmayan ve soğuk bir sürprizle karşılaştı. Uyanıp da başını kaldırmak istedi ve başını kaldırırken de farkına vardı. Neyin farkına vardığını tahmin edebildiniz mi? Pinokyo hayretler içinde kulaklarının bir parmak boyu uzamış olduğunu gördü. Hemen fırladı ve kendisini görmek için bir ayna aramaya başladı. Fakat bulamayınca bir tasa su doldurdu. Suya düşen yansımasına baktı. Keşke görmez olaydı. Kafasında uzun iki eşek kulağı belirmişti. Ağlayıp sıplamaya başladı. Başını duvara çarptı. Fakat ağladıkça kulakları daha fazla uzuyordu. Kulakları uzadı, uzadı, uzadı ve uçları tüylendi. Pinokyo'nun bağıra bağıra ağladığını duyan aşağı katta oturan komşusu Sincap hemen yanına geldi. Kuklayı üzüntü içinde görünce merakla sordu. Sevgili komşucuğum sana ne oldu? Hastayım sevgili Sincap'cığım. Sincap? Sağ elinin pençesini uzattı. Pinokyo'nun nabzını saydı, sonra esneyerek. Dostum, sana kötü haber vereceğim için üzgünüm, dedi. Ne var? Çok ateşin var. Ne ateşi bu? Eşek ateşi. Bu benim hiç bilmediğim bir ateş çeşidi, dedi Pinokyo. Öyleyse sana anlatayım, dedi Sincap. Birkaç saate kadar ne kukla ne de çocuk kalacaksın. Peki ne olacağım? İki üç saat içinde bir eşek olacaksın. Çarşıya pazara salata ve lahana arabası çeken eşekler gibi bir eşek. Oh talihsiz başım ne talihsizmişim. Pinokyo iki uzun kulağını yakaladı. Sanki başkasının kulağıymış gibi olanca kuvvetiyle çekerek ağlamaya başladı. Sincap onu teselli etmek için. Sevgili oğlum elinden ne gelir ki? Kaderin buymuş. Tembel. Derslerini, okulu ve öğretmenlerini sevmeyen, günlerini eğlenceyle geçiren çocukların her biri er geç, günün birinde eşek olur. Kukla hıçkıra hıçkıra. Gerçekten mi, öyle mi? diye sordu. Tabii, artık gözyaşı dökmenin faydası yok. İnan bana sincap, bütün suç mum fitilinin. Mum fitili de kim? Arkadaşlardan biri. Ben eve gitmek istemiştim. İtaatkar, uslu bir çocuk olmak istiyordum. Derslerime çalışacak ve iyi bir insan olacaktım. Fakat mum beni kandırdı. Peki niye bu sahte dostuna inandın? Niye kötü arkadaşa uydun? Niye mi? Çünkü sevgili sincapçığım ben kafası çalışmayan bir kuklayım. Kalbim de yok. Eğer bir parçacık kalbim olsaydı bana anne gibi bakan sevgili periyi bırakıp da buralara gelir miydim? Bir mum fitilini görsem göstereceğim ona. Kendisi hakkında düşündükleri mi yüzüne karşı aykıracağım. Pinakyo dışarı çıkmak için hazırlandı. Fakat kapıya yaklaştığında eşek kulakları geldi aklıma. Onu herkese göstermekten utandığı için ne yaptı biliyor musunuz? Büyük bir pamuk başlık aldı ve onu kafasına geçirip burnuna kadar indirdi. Sonra dışarı çıkarak mum fitilini aramaya başladı. Akla gelen her yerde tiyatroda, Sokaklarda, ağaçlarda arayıp durdu ama hiçbir yerde bulamadı. Önüne gelen herkese onu sordu. Kimse de görmemişti. Bunun üzerine evine gitti, kapıyı çaldı. Mum fitili içerden seslendi. Kim o? Benim, dedi Pinokyo. Biraz bekle, sonra içeri girersin. Yarım saat sonra kapı açıldı. İçeri giren Pinokyo, mum fitilini... Başında gözlerine kadar inen bir başlık ile gördüğü zaman çok şaşırdı. Pinokyo bu hali görüp biraz rahatlar gibi oldu. Kendi kendine şöyle düşündü. Arkadaşımın hastalığı da benimkinden, dedi. O da eşek ateşine mi tutuldu? Hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi yaparak sordu. Nasılsın sevgili dostum Mumfitili? Çok iyiyim, demir gibiyim. Ciddi mi söylüyorsun? Niye yalan söyleyeyim? Affedersin. Ama kulaklarını örten o başlığın başında ne işi var? Düzümü yoruladığım için doktor giymemi söyledi. Peki sevgili kukla senin burnuna kadar indirdiğin şey ne? Ayaklarımı üşüttüğüm için doktor giymemi söyledi. Ah zavallı Pinokyo! Ah zavallı Mumfitili! Bunlar olurken kapı çalındı ve dışarıdan bir ses, ''Kapıyı açın!'' dedi. Ben sizi buraya getiren arabacıyım. Kapıyı açın çabuk, yoksa fena olur. Kapının kapalı olduğunu gören arabacı, kuvvetli bir tekmeyle kapıyı ardına kadar açtı. İçeri girdi, her zamanki gülüşüyle Pinokyo ile Mumfitilne. Aferin çocuklar. İyi anırıyorsunuz. Sesinizden tanıdım sizi. Onun için geldim buraya. Bu sözler işten çocuklar aptallaştılar. Başları aşağıda, kulakları düşük, kuyrukları bacaklarının arasında. Önlerine baktılar. Arabacı önce avucunun içiyle sırtlarını okşadı. Sonra bir tarakla kıllarını taradı. Bu da bitince ayna gibi pırıl pırıl olana kadar cilaladı. Boyunlarına gem taktı. Pazara getirdi. İkisini de iyi fiyata satacağını düşünüyordu. İkisine de alıcı çıktı. Bir gün önce eşeği ölen bir köylü mum fitrini, bir sirkin müdürü de Pinokyo'yu satın aldı. Ona sirkin diğer hayvanları gibi ip atlamayı ve dans etmeyi öğretecekti. Mum fitiline ne olduğundan haberim yok ama Pinokyo'nun daha ilk günden itibaren çok ağır işlere koşulduğunu biliyorum. Ahıra getirildiğinde efendisi yemesi için boynuna ot torbasını taktı. Bir lokma alan Pinokyo beğenmeyip ağzındakileri çıkardı. Bunu gören efendisi homurdanarak saman torbasını geçirdi boynuna. Fakat Pinokyo onu da beğenmedi. Efendisi kızdı. ''Ah, samandan hoşuna gitmedi. Ben seni yola getiririm.'' Efendisi yola getirmek için Pinokyo'nun bacaklarına kamçıyı indirdi. Pinokyo anıra anıra ağlarken bir taraftan da ''Aa iyi, aa iyi, ben ot yiyemem.'' diyordu. ''Ot yiyemezsen saman ye.'' dedi efendisi. ''Aa iyi, aa iyi, midemi demiyor?'' diyor saman. ''Senin gibi bir eşeğe de tavuk eti vereceğim reçel mi sandın.'' Efendisi artık iyice kızmış, Pinokyo'yu durmadan kamçılıyordu. Pinokyo kamçıyı yediğinde dilini tuttu ve bir şey söylemedi. Efendisi ahırı kapatıp Pinokyo'yu içeride bıraktı. Kaç saattir ağzına bir şeycikler koymadığı için karnı zil çalıyordu. Açlıktan esnemeye başlamıştı. Esnerken ağzı fırın kadar açılıyordu. Sonunda yiyecek başka bir şey bulamayınca bir parça saman aldı. Ağzında çiğnedi, gözlerini kapatarak Güçlükle yuttu. Kendi kendine. Bu saman pek kötü değil. Fakat derslerime çalışıp adam olsaydım çok daha iyiydi. Saman yerine şimdi taze ekmek ve güzel yemekler yardım. Sabırlı olmalıyım. Ertesi sabah uyandığında torbada saman var mı diye arandı. Fakat bulamadı. Hepsini gece yiyip bitirmişti. Bu sırada ahıra giren efendisi. Seni sadece beslemek için mi satın aldım sandın. Çalışıp. Para getiresin diye aldım. Haydi bakalım kalk ayağa. Seninle sirke gideceğiz. Orada sana ip atlamayı, vals ve polka yapmayı, arka ayakların üzerinde dikilmeyi öğreteceğim. Zavallı Pinokycuk ya isteye isteye veya zorla bütün bunları öğrendi. Sonunda efendisinin gösteri hazırlığını ilan edeceği gün gelip çattı. Sokaklara asılan renk renk ilanlarda şunlar yazıyordu. Bu akşam dans kralı küçük eşek Pinokyo'nun gösterisi var. Sirkin yuvarlak sıralarını meşhur eşek Pinokyo'nun numaralarını görmek için sabırsızlanan tıklım tıklım doldurmuştu. Sirk müdürü eğilerek selam verdikten sonra aşağıdaki gülünç konuşmayı yaptı. Bayanlar ve baylar, saygıdeğer seyirciler, majesteleri imparatorun ve belli başlı Avrupa krallarının önünde dans etmek şerefine ulaşmış bir eşeği, Önünüze çıkartmakla büyük bir şeref duyuyorum. Konuşma alkış ve kahkahalarla sonerdi. erdi. Fakat küçük eşek Pinokyo'nun ortada görünmesiyle alkışlar şiddetlendi. Pinokyo'ya özel hazırlanmış, pırıl pırıl bir koşum takılmış, kulaklarından iki kamelya sarkıyordu. Kuyruğu mavi katife ve çiçeklerle süslenmişti. Pinokyo bu haliyle gerçekten herkesin seveceği sevimli bir eşek olmuştu. Gösteri müdürün başla demesiyle başlamıştı. Pinokyo efendisini dinledi, yere değene kadar dizlerine eğdi. Müdürün kamçıyı şaklatmasına kadar o durumda kaldı. ''Uygun adım marş'' dedi müdür. Pinokyo dört ayağı üzerinde doğruldu, ortadaki sahada uygun adım yürümeye başladı. Az sonra müdürün yeni bir emrini duydu. ''Tırıza geç'' Pinokyo efendisini dinleyerek tırıza geçti. ''Dört nola'' Pinokyo dört nala koşmaya başladı. Seyirciler el çırpıyor, ıslık çalıyordu. Pinokyo seyircilere bir göz attı. Hocalardan birinde boynuna madalyon takmış çok güzel bir kadın oturuyordu. Madalyonun üzerinde bir kukla resmi vardı. onu hemen tanıdı. Kendi kendine ''İşte benim resmim'' dedi. ''Bu kadın peri'' sevinçten ne yapacağını şaşırarak bağırmak istedi. ''Oh benim iyi kalpli perim, oh benim iyi kalpli perim'' Fakat bu kelimeler yerine boğazından öyle kaba, uzun bir anırma çıktı ki seyirciler ve çocuklar uzun uzun güldüler. İkinci defa aynı locaya bakıp da periyi orada göremeyince ne kadar üzüldü bir bilseniz. O anda öleceğini sandı, gözleri yaşla doldu ve ağlamaya başladı. Ama kimse oralı değildi, sirk müdürü kamçısını şaklatarak ''Cesaret Pinokyo!'' diye seslendi. ''Şimdi çemberden atlayışını göster seyircilere!'' Pinokyo iki üç defa çembere kadar yaklaştı. Fakat tam çembere geldiğinde içinden geçmektense altından kayıvermek daha kolayına gidiyordu. Sonunda bir sıçradı ve çemberden geçti. Fakat sağ bacağı çembere takılmıştı. Çemberin öbür tarafında yere iki kat yığıldı. Ayağa kalktığında artık sağlam değildi. Topal olmuştu. Zar zor ahıra kadar gidebildi. Kazaya üzülen seyirci çocuklar ''Pinokyo'yu istiyoruz'' diye bağırıştılar. Fakat o gece Pinokyo bir daha ortada görünmedi. Ertesi sabah veteriner geldi. Pinokyo'yu muayene etti. Sonra zavallı eşeğin ölünceye kadar topal kalacağını haber verdi. Bunun üzerine müdür ise ''Ben topal eşeğe ne yapayım?'' dedi. ''Hak etmediği ekmeği yiyecek. Al pazara götür sat.'' Pazara geldikten sonra müşteri bulmakta gecikmediler. Biri ise ''Bu topal eşeğe ne istiyorsun?'' diye sordu. ''Yirmi frank.'' Ben yirmi peni veririm. Onu işime yaracağı için satın almıyorum. Sadece derisine para veriyorum. Derisi çok kalın. Köyün mızıkasına dağıl yapacağım postundan. Alıcı yirmi peniyi sayar saymaz Pinokyo ile birlikte sahile doğru ilerlemeye başladı. Sonra boynuna ağır bir taş bağladı. Sonra ipi ayaklarına dolayarak zavallı Pinokyo'yu hiç ummadığı bir anda denize attı. Pinokyo... Boynuna asılı taşın ağırlığıyla suyun dibini boyladı. Yeni sahibi ipin ucundan sıkı sıkı tutarak bir kayanın üstüne oturdu. Derisi yüzülecek hale gelmesi, yani boğulması için beklemeye başladı. Pinokyo 15 dakika kadar suyun altında kaldı. Sahibi yüksek sesle "Benim zavallı küçük topal eşeğim herhalde şimdiye kadar boğulmuştur." dedi. "Şimdi sudan çekeyim, derisinden güzel bir davul yapayım." Dipi çekmeye başladı. ''Çekti, çekti, suyun üstüne ne çıktı?'' dersiniz. Suda boğulmuş bir eşek yerine yılan balığı gibi kıvrılan canlı bir kukla. Zavallı adam karşısında eşek yerine kuklayı bulunca önce rüya gördüğünü sandı. Hayretten taş gibi kesilerek ağzı bir karış, gözleri fal taşı gibi açıldı. İlk şaşkınlık geçince titrek bir sesle sordu. ''Denize attığım eşek ne oldu ona?'' Pinokyo gülerek. O eşek benim, dedi. Sen misin? Benim. Seni haylaz seni, benimle alay mı ediyorsun? Sizinle alay etmek mi? Aksine benim sevgili efendiciğim, gayet ciddi konuşuyorum. Fakat bu kadar kısa bir zaman suda kalmakla küçücük bir eşekten nasıl bir kukla olursun? Deniz suyunun etkisiyle. Deniz suyu çeşitli değişiklikler yapar. Kukla, dikkatli ol. Benimle alay edeceğini sanma. Sabrımı tükettin mi? Görürsün başına gelecekleri. Peki sevgili efendim, gerçeği öğrenmek ister misin? Ayağıma bırakırsan sana her şeyi anlatırım. İyi kalpli adam gerçeği öğrenmek merakıyla daha önce eşekken Pinokyo'nun vücuduna ve ayağına bağladığı ipi çözdü. Pinokyo onu başından geçenleri Pinokyo ona başından geçenleri bir bir anlattı. Tamam, anlattıkların doğru diyelim. Benim 20 peni ne olacak? Niye aldın beni derimden dağıl yapmak için? Evet öyle, şimdi ben nereden bulacağım eşek? Üzülme efendiciğim, bu dünyada milyonlarca eşek var. Söyle küçük Aylaz, Hikayen bu kadar mı? Hayır, dedi Pinokyo. Beni satın aldıktan sonra öldürmek için buraya getirdin. Fakat öldürmeye dayanamadın, boğmaya karar verdin. Boynuma taş bağlayıp beni boğmayı tercih ettin. Ölünceye kadar bu iyiliğini unutmayacağım. Bununla beraber bunu yaparken hiç periyi hesaba katmadın. Peri de kim? Benim annem. Evet, iyi kalpli peri. Tehlikede olduğumu anlar anlamaz. Hemen kalabalık bir grup balık gönderdi etrafıma. Balıklar beni yemeye başladılar. Kimi kulağımı yedi, kimi kolumu, kimi boynumu, kimi yelimi... Kimi derime, hatta çok nazik biri de kuyruğumu yemek lütfunda bulundu. Adam korkulu bir sesle, ''Bundan böyle balıkları el sürmeyeceğime yemin ediyorum.'' dedi. ''Tam yerken içinden bir eşek kuyruğu çıkması ne kadar korkunç.'' Kukla gülerek, ''Daha söyleyeceklerim bitmedi. Balıklar beni yediler, yediler sonunda sıra kemiklerime, daha doğrusu odunuma geldi. Görüyorsunuz ya.'' Ben dayanıklı bir odundan yapılmışım. Bir iki ısırıktan sonra artık dişlerine gelmeyeceğimi anladılar ve yavaş yavaş yanımdan uzaklaştılar. İşte böylece sen ipin ucunu çekince ortaya ölü eşek yerine ben çıktım. Adam öfkeyle ''Hikayene güler geçerim'' dedi. ''Beni yalnızca sana ödediğim yirmi peni ilgilendirir. Paramı geri alacağım. Ne yapacağımı biliyor musun?'' Seni tekrar pazara götürerek satacağım. Pinokyo, sat, razıyım, dedi. Fakat bu sözleri söyler söylemez sıçradı ve kendini denize fırlattı. Göz açıp kapatıncaya kadar geçen kısa zaman içerisinde öyle hızlı uzaklaşmıştı ki sahilden görünmez olmuştu adeta. Pinokyo az sonra denizin ortasında bir kayanın üstünde sevimli bir keçinin Sevinçle melediğini ve yaklaşması için kendisine işaret ettiğini görür gibi oldu. Fakat en şaşılacak şey şuydu. Küçük keçinin postu beyaz, siyah veya her de olduğu gibi ikisinin karışımı olacağı yerde maviydi. Pinokyo beyaz kayaya doğru yüzmeye başladı. Yolun yarısına gelmişti ki suyun kabardığını ve korkunç bir deniz canavarının başını su üstüne çıkardığını gördü. Ardına kadar açık Mağara kadar ağzı, resmini görünce bile insanın tüylerini diken diken eden üç sıra iri dişi vardı. Bu deniz canavarının kim olduğunu biliyor musunuz? Kitabın içinde birkaç defa bahsettiğimiz balina. Deniz canavarını gören Pinokyo'nun duyduğu dehşeti düşünün. Ondan kurtulmak için yönünü değiştirerek kaçmaya çalıştı. Fakat mağara ağızlı canavar bir mızrak hızıyla üzerine gelmeye devam ediyordu küçük keçimelleyerek "Çabuk ol Pinokyo!" diye bağırıyordu. "Çabuk ol!" Pinokyo kolları, bacakları, ayakları kısaca bütün vücuduyla gayret ediyordu ama çok geç canavar yetişmiş ve Pinokyo'yu bir solukta yumurta içer gibi kolaylıkla yutuvermişti. vermişti. Balina'nın midesine düşen Pinokyo bayıldı ve 15 dakika kadar bir zaman kendine gelemedi. Daha sonra ayıldığında nerede olduğunu uzun uzun bilemedi. Dört bir tarafı zifiri karanlıktı. Kulak kabarttı fakat hiçbir şey duymadı. Başlangıçta Pinokyo kendini tuttu fakat bir deniz canavarının midesinde hapis olduğunu iyice anlayınca hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı. Bu sırada Pinokyo çok uzakta bir ışık görür gibi oldu. Işığa doğru karanlıkta ilerlemeye başladı. Yaklaştıkça ışık büyüyor ve parlaklaşıyordu. Pinokyo yaklaştı, yaklaştı ve nihayet yanına geldi. Ne görse beğenirsiniz, bir sofra kurulmuştu. Üstünde yeşil bir şişe içinde mum yanıyordu. İhtiyar bir adam masaya oturmuştu. Canlı canlı balıkları yiyordu. Balıklar o kadar canlıydı ki sık sık ağzından kayıp kurtuluyordu. Bu manzara karşısında Pinokyo o kadar sevindi ki neredeyse aklını kaçıracaktı. Nihayet bir sevinç çığlığı atarak, Kollarını ardına kadar açtı ve ihtiyar adamın boynuna doladı. ''Oh benim sevgili babacığım, nihayet sana kavuştum. Artık bir daha senin yanından hiç ama hiç ayrılmayacağım.'' İhtiyar gözlerini ovuşturarak ''Gözlerim beni aldatıyor mu?'' dedi. ''Sen sahiden benim oğlum Pinokyo musun?'' ''Evet, evet ben gerçekten oğlum Pinokyo'yum. Beni affettin değil mi? Söyle, ah benim sevgili babacığım.'' ''Sen ne iyi bir insansın. Ben ise ben ise tam aksine ah başıma gelen felaketleri bir bilsem. Hani sen bana alfabe almak için ceketini satmıştın ya.'' diye başladı ve babasını Deniz'de gördüğü zamana kadar olanları anlattı. Geppetto ''Ben de seni uzaktan tanıdım.'' dedi. ''Geri dönecektim fakat Deniz de iri dalgalar kayığımı alabora etti. Balina beni görür görmez yuttu.'' ''Ne zamandır burada hapissin?'' diye sordu Pinocchio. ''O günden beri, galiba iki sene oluyor.'' ''Peki, ama nasıl sağ bu kadar zamandır?'' ''Bu mumu nereden buldun? Kipritle nasıl yaktın? Bunları kim verdi sana?'' ''Dur, hepsini anlatacağım. Benim kayığım battığı gün bir de şilep batmıştı. Denizciler kurtarıldı, fakat şilep denizin dibine oturdu. O gün çok iştahlı olan balina.'' ''Beni yuttuktan sonra Şilebi de yuttu.'' ''Nasıl?'' ''Bir soluktan.'' ''Geriye bıraktığı tek şey geminin büyük direği oldu.'' Şilebin içindeki peynir, kahve, şeker, mum, kibritler bana yaradı.'' ''İki senedir bunlarla idare ediyorum.'' ''Peki sonra?'' ''Bundan sonra ikimiz de karanlıkta oturacağız oğlum.'' ''Öyleyse'' dedi Pinokya. ''Kaybedecek vaktimiz yok. Kaçmak için çare düşünelim.'' ''Kaçmak mı? Nasıl?'' ''Köpek balığının ağzından kaçalım. Yüzerek kurtuluruz.'' ''Güzel söylüyorsun ama Pinokyocuğum, ben yüzme bilmem ki.'' ''Ne zararı var? Ben çok iyi bir yüzücüyüm. Omzuma tutunursun, seni sahile çıkartırım.'' Geppetto üzüntüyle başını salladı. ''Bunların hepsi hayal oğlum.'' dedi. ''Senin gibi bir metre boyunda bir kuklanın. Beni omzuna alıp yüzdürmesi mümkün mü?'' Bir dene görürsün. Pinokyo başka bir şey söylemeden mumu eline aldı. Önce gidip yolu aydınlatarak babasına peşimden gel ve hiç korkma dedi. Bir zaman yürüdüler. Köpek balığının karnından geçtiler. Büyük canavarın boğazının başladığı noktaya geldiklerinde durup kaçmak için fırsat kollamanın daha uygun olacağını düşündüler. Balina ağzı açık uyuyordu. Pinokyo durduğu yerden baktığında gök yüzünü görebiliyordu babasına dönerek kaçmanın tam zamanı dedi balina uyuyor deniz sakin ay da var peşimden gel babacığım az sonra kurtulacağız deniz canavarının boğazından geçtiler ağzına geldiklerinde hayvanın dili üzerinde parmak uçlarına basa basa ilerlediler tam dilin ucuna geldiklerinde kukla babasına omuzlarımı çık ve kollarını boynuma dola dedi ''Gerisini bana bırak.'' Kepet de oğlunun omuzlarına yerleşince Pinokyo kendinden emin bir şekilde denize atladı ve yüzmeye başladı. Pinokyo hızla sahile doğru yüzerken ayakları suya sarkmış babasının hastalanmış gibi titrediğini hissetti. Babası korkudan mı yoksa soğuktan mı titriyordu? Belki ikisinden de. Fakat Pinokyo bunun korkudan olduğunu sanarak ''Cesaret baba!'' dedi. ''Birkaç dakika sonra sahile çıkacağız.'' Terzilerin iğneye iplik geçirirken yaptıkları gibi gözlerini açan Geppetto korkuyla. ''Peki ama nerede bu sahil?'' ''Her tarafa bakıyorum, gök ve denizden başka bir şey göremiyorum.'' Pinokyo ''Ama ben görüyorum.'' diye cevap verdi. ''Gece gündüzden daha iyi görürüm.'' Sahile vardıklarında önce Pinokyo yere atladı. Sonra babasına yardım etti. Bu arada şafak sökmeye başlamıştı. Pinokyo güçlükle nefes alan babasına kolunu uzatarak ''Koluma dayan da gidelim babacığım'' dedi. Geppetto ''Nereye gideceğiz?'' diye sordu. ''Bize bir lokmacık ekmekle samandan bir yatak verecek bir ev aramaya. Yüz metre kadar ilerlemişlerdi ki yolun kenarında iki dilenci gördüler. Bunlar kediyle tilkiydi ama güçlükle onları tanıyabilmişti. Ne garip! Uzun zaman kör numarası yapan kedi gerçekten de kör olmuştu. İhtiyar tilkinin ise bir tarafı hiç tutmuyordu. Kuyruğu bile kalmamıştı. Bu dolandırıcı hırsız günün birinde aç kalınca konan sinekleri kovalaması için bir satıcıya kuyruğunu satmak zorunda kalmıştı. Ooo Pinokyo diye bağırdı. İki zavallıya biraz sadaka ver. Kedi iki zavallıya diye tekrarladı. Kukla, ''Dolandırıcılar!'' dedi. ''Beni bir kere aldattınız. Bir daha aldatamayacaksınız. İnan bize Pinokyo, şimdi gerçekten fakir ve zavallıyız. Siz bunu hak ettiniz. Pis sahtekarlar!'' Pinokyo ile Geppetto yollarına devam ettiler. Yine 100 metre sonra, kırların ortasında, yolun sonunda çatısı samandan yapılmış bir kulübe gördüler. Pinokyo, ''Bu kulübede elbet biri oturuyordur.'' dedi Pinokyo. ''Haydi gidip kapıyı çalalım.'' Biraz sonra evin kapısını çalıyorlardı. İçeriden ince bir ses ''Kim o?'' dedi. ''Biz evsiz barksız, aç durumda bir baba oğuluz.'' diye cevapladı Pinokyo. Aynı ses ''Anahtarı çevirip içeri girin.'' dedi. Pinokyo anahtarı çevirdi, kapı açıldı, içeri girip bakındılar fakat kimseyi göremediler.'' Pinokyo şaşırmış bir halde, ''Bu evin sahibi nerede?'' diye sordu. ''Burada, yukarıdayım.'' Baba oğul ikisi de bir anda gözlerini tavana kaldırdıkları zaman konuşan ağustos böceğini gördüler. Pinokyo nezaketle eğilerek selam verdi. "Oo, benim sevgili ağustos böceğim'' dedi. ''Ne, şimdi sevgili ağustos böceğin mi oğlum? Beni evinden kovduğunu, üstüme çekici fırlattığını unuttun mu?'' Haklısın Ağustos böceği. Sen de beni kov. Sen de bana çeki çat. Fakat zavallı babacığıma acı. Her ikinize de acıyorum. Fakat sana bana yaptığın kötü muameleyi hatırlatarak bu dünyada mümkün olduğu her an herkese nazik muamele yapmak gerektiğini öğretmek istedim. Tabii eğer kendimize de aynı muamelenin yapılmasını istiyorsak. Haklısın Ağustos böceği, haklısın. Bana öğrettiğin ders aklımdan çıkmayacak. Lütfen söyler misin Ağustos böceği? Babama bir bardak süt nereden bulabilirim? Üç tarla aşağımızda Canyo adında bir bahçıvan var. İnek besler. Ona git, istediğin sütü al. Pinokyo, Canyo'nun evine kadar olan mesafeyi koşarak gitti. Bahçıvan, ''Ne kadar süt istiyorsun?'' dedi. ''Bir bardak.'' ''Bir bardak sütün fiyatı yarım penidir. Parayı hazırla.'' Pinokyo üzüntülü bir sesle: "Param yok." dedi. "İşte bu kötü kukla." diye cevap verdi bahçıvan. "Senin paran yoksa benim de damla sütüm yok." "Sabırlı olmalıyım." diyerek geri dönmeye hazırlandı Pinokyo. "Dur biraz. Bir anlaşma yapabiliriz. Sütü verirsem sen de bostan çarkını çeker misin?" "Bostan çarkı da nedir?" Kuyudan su çekip tarlalara veren bir makina. "Bir deneyeyim." Güzel, sen yüz kova su çekersin, ben de sana karşılığında bir bardak süt veririm. Anlaştık. Canyo, Pinokyo'yu bostan kuyusuna götürdü. Nasıl su çekileceğini öğretti. Pinokyo hemen işe başladı. Fakat daha yüz kova suyu çekmeden kanter içinde kaldı. Hiç bu kadar yorulduğunu hatırlamıyordu. Bahçıvan, şimdiye kadar bu işi küçük eşeğim yapardı, dedi. Zavallı, ölmek üzere. ''Bir kere görebilir miyim?'' dedi Pinokyo. ''Hay hay.'' Pinokyo ahıra girdiğinde açlıktan ve çalışmaktan yıpranmış, çok güzel bir eşeğin yerde samanların üstünde yattığını gördü. Hayvanı güzelce gözden geçirdikten sonra kendi kendine ''Bunu bir yerden tanıyorum.'' diye mırıldandı. ''Yüzü hiç yabancı değil.'' Sonra üstüne eğilerek eşek dilinde sordu. ''Kimsin sen?'' Bu sözleri duyan eşek, Ölgün gözlerini araladı ve heceleyerek ''Ben mum fitiliyim.'' Sonra tekrar gözlerini kapatarak son nefesini verdi. Pinokyo yavaşça Savallı mum fitili.'' dedi. Sonra yerden bir avuç dolusu ot alarak gözünden yuvarlanan yaşları sildi. Bahçıvan ''İnsan hiç tanımadığı bir eşeğin ölümüne ağlar mı?'' diye sordu. ''Ona para sayan ben bile aldırmıyorum.'' Benim en iyi arkadaşım da o. Arkadaşın mı? Okul arkadaşım. Can yok. Bahçıvan kahkahalarla güldü. Nasıl olur? Nasıl olur bir eşek senin? Nasıl okul arkadaşın olur? Kim bilir ne güzel ders çalışmışsınızdır onunla. Bu sözlere kızan kukla cevap vermedi. Süt bardağını alarak kulübeye döndü. Ve o günden sonra tam beş ay her gün sabah şafakta kalkıp gidip çarkı döndürdü. Çalışkanlığı İnce buluşları ve iş başarma azmi sayesinde hala iyileşemeyen babasına bakmakla kalmadı. Aynı zamanda kendine yeni bir ceket almak için de 40 peni biriktirdi. Bir sabah babasına ''Ben çarşıya gidip kendime bir ceket, bir şapka, bir çift ayakkabı alacağım.'' dedi. Sonra gülerek ilave etti. ''O kadar güzel giyineceğim ki beni bir beyefendi sanacaklar.'' Sonra evden çıkarak neşeyle yürümeye başladı. Birdenbire isminin çağrıldığını işitti. Arkasına döndüğünde hendekte iri bir salyangozun başını uzattığını gördü. Salyangoz, beni tanıdın mı? diye sordu. Oturlar gibiyim ama hala emin değilim. Mavi saçlı perinin oda hizmetçisini hatırlamıyor musun? Hani seni içeri almak için yukarıdan inişimde ayağını kapıya saplı bulmuştum hatırlamadın mı? Hepsini hatırlıyorum diye bağırdı pinokyo. Bana hemen söyle güzel salyangoz, benim iyi kalpli perimden nerede ayrıldın? Perim ne yapıyor şimdi? Beni affetti mi? Beni hala hatırlıyor mu? Hala benim iyi olmamı istiyor mu? Buradan çok uzakta mı? Gidip onu görebilir miyim? Pinokyo'nun bu üst üste sorularına salyangoz her zamanki soğukkanlı haliyle cevap verdi. Sevgili Pinokyo'cuğum, zavallı peri şimdi hastanede. Hastanede mi? Evet, hastanede. Binlerce felaketle karşılaştıktan sonra çok hastalandı. Şimdi kendine ekmek olacak parası bile yok. Ya öyle mi? Oh zavallı peri, zavallı peri. Eğer bir milyonum olsaydı hemen götürür ona verirdim. Bir milyonum yok, ama kırk penim var. İşte burada. Kendime yeni elbise alacaktım. Al bunları salyangoz, doğru iyi kalpli periye götür. Parayı alan Salyangoz her zamankinin aksine Ağustos sıcağında seken kertenkele gibi koşmaya başladı. Bu akşam Pinokyo saat 10'da yatacağına gece yarısına kadar çalıştı. 8 sepet yerine 16 sepet yaptı. Sonra yatağa gidip uyudu. Rüyasında perinin ona güldüğünü ve öperek "Aferin Pinokyo, iyi kalriliğinin ödülü olarak geçmişte bütün yaptıklarını affediyorum." dediğini duydu. Tam burada Rüyası nerede ve Pinokyo gözlerini açarak uyandı. Uyandığında artık bir kukla değil, gerçek bir çocuk olduğunu görünce ne kadar şaşırdı bilseniz. Etrafına baktığında odanın saz duvarlarının arasında gözden kayboldu ve Pinokyo kendini basit bir şekilde döşenmiş, şirin bir odada buldu. Yataktan fırladı, karyolanın başucunda yepyeni bir elbise, bir şapka, bir çift ayakkabı buldu. Giyinir giyinmez Tabii ellerini cebine soktu. Eline bir para çantası takıldı. Çantanın içinde yazılı bir kağıt buldu. Mavi saçlı peri, 40 peniyi Pinokyo'ya geri göndererek iyi kalpliliğine teşekkür eder. Pinokyo çantanın içine baktı. 40 peninin yerinde yeni darphaneden çıkmış çil çil 46 altın, çil çil 46 altın parlıyordu. Pinokyo hemen aynanın karşısına geçti. İşte şimdi bir şeye benzemişti. Artık aynada odundan yapılmış bir kuklanın değil, kestane saçlı, mavi gözlü, akıllı ve zeki bir çocuğun yansımasını gördü. Pinokyo adeta aptallaşmış bir halde bütün bunların gerçek mi, rüya mı olduğunu bilemiyordu. Birden ''Babam nerede?'' diye bağırdı. Yan odaya geçtiğinde babasını orada halinden memnun, neşeli ve canlı buldu. Eski sanatı oymacılığa başlamıştı yine. Yaprak Çiçek ve hayvan başlarından meydana gelen güzel bir çerçeve yapıyordu. Pinokyo ellerini babasının boynuna dolayarak ve ihtiyarı defalarca öperek ''Babacığım merakımı bağışla, bu ani değişiklik nasıl oldu?'' dedi. Geppetto ''Evimizde olan bu ani değişikliği senin çalışmalarına borçluyuz.'' diye cevap verdi. ''Benim çalışmalarım ama...'' ''Evet kötü hareket eden çocuklar.'' Hayatlarında büyük bir değişiklik yapar ve iyi bir çocuk olurlarsa ailelerine saadet ve mutluluk getirirler. Odundan yapılmış eski Pinokyo nerede? İşte orada. Geppetto parmağıyla bir sandalyeye doğru uzanmış, başı omzuna düşük, kolları sarkık, ayakları çapraz kocaman bir kuklayı işaret etti. Pinokyo dönüp babasının gösterdiği kuklaya baktı. Uzun uzun süzdükten sonra kendi kendine. Kuklayken ne kadar da gün dedi. Terbiyeli bir çocuk oluşuma ne kadar sevinsem azdır.